Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri tekrar dini hakkında, imanımız hakkında, inancımız hakkında bu derslerden birini daha yapmaya muvaffak eyledi. Muvaffak eyleyecek inşallah. Başlattığına göre sonuna, tamamına erdirmek de ona aittir. Bu bizim için büyük bir lütuftur, ikramdır, inhamdır, ihsandır. İnsan nimet şükrünü eda etmelidir, kıymet bilmelidir. Bakın dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Bunların çoğu kafirdir. Ne demek kafirdir? Yani allah Teala'nın İslam dinine inanmayan, inanıyorum dese de imanları muteber olmayan kimselerdir. Bir buçuk milyar kadar Müslüman geçinen var. Bunların da ne kadarının imanı Allah katında muteberdir. İşte epey derslerdir, aylardır bunları müzakere ediyoruz, gözden geçiriyoruz. Şimdi bu iman nedir, inkar nedir? Mümin, Müslüman kimdir? Kafir kimdir? Bununla ilgili dersler yapıyoruz. Özellikle Müslüman iken kendisini kafir eden, dinden çıkaran, yani mürtet haline getiren inançlardan bahsediyoruz. Epey derslerdir konumuz bu. İmansız ölen, imansız yaşayan, imansız ölen kişi istiazu billahi inne keferu cehennem. İmansızlar için cehennem ateşi var. Bu ehli kitap da olsa Yahudiyet üzere olsa, nasraniyet üzere olsa, Hristiyanlık üzere olsa fark etmez. Bunlar kafirler der. Yani Müslüman olmayan herkes kafirdir. Yoksa efendim bazı hocaların ilahiyatçı e, hocaların dediği gibi adam Müslüman olmayabilir ama kafir de olmayabilir. Böyle iki durak arasında bir durak tespit etmişler ama belediye o durağı Kabul etmiyor yani. Kendi kendine korsan bir durak bu. Allah'ın dinde böyle iki menzile arasında bir menzile, iki konak arasında bir durak yok. Bir insan ya kafirdir, ya müslümandır. Müslüman değilse bu kafirdir. Kafir olanlar için de cehennem ateşi vardır. Neymiş efendim? Ee, İsa aleyhisselama, Musa aleyhisselama inanıyormuş, Tevrat'a, İncil'e inanıyormuş. Bizim peygamberimizin de yalancı olmadığına inanıyormuş ama müslüman olmuyormuş, gerekte yokmuş. Kendi dininde kalabilirmiş. Var mı böyle bir safsata ya? Bunu diyen hoca da kafirdir. Ve müşriktir ve mürtettir. Kafirler için cehennem ateşi vardır. لَا يُقْضَى عَلَيْنْ فَيَمُوتُوا Onların canı çıkmaz ki ölsünler. Onlar hakkında ölüm kararı alınmaz ki ölsünler de kurtulsunlar. la <gülüyor> يُخَفَّفُ عَنُوا مِنْ عَذَابِهَا Cehennemin azabından da hiçbir şey hafifletilmez ki biraz efendim, yenliklesinler, dinlensinler. كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورُ her dinsiz, imansız, kitapsız, kafiri böyle cezalandıracağız. Kur'an bu ya. Onlar orada bağıracaklar, çağıracaklar. Hayvanlar gibi havlayacaklar, avlayacaklar. Ya bak biz şimdi rahat yerdeyiz kardeşler. Ateşe düşmüşün halinden anlamayız ya. Bir ufak bir yeri yanan bilir bunu ya. Her tarafını ateş kaplayan insanın durumu çok vahim olur. Ne olur ya Rabbi çıkar bizi, yaptığımız işleri, dünyadaki kafirlikleri, şirk sözlerini söylemeyeceğiz. Sana isyan hareketleri yapmayacağız. Evet. Bizi çıkar, yapmadığımız şeyleri yapacağız, iman edeceğiz, Müslüman olacağız, iman şartlarını güzel anlayacağız. Kafir edecek sözlerden içtinap edeceğiz, kaçınacağız, sakınacağız. Böyle bağıracaklar. 70 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene bunlar ahiretin seneleri için... Hiçbir şey değil. Başka bir ayet-i celil'e de Rabbimiz buyuruyor. Senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadardır. Şimdi dünyadaki bin seneyi koy bu bir tarafa buraya Allah katındaki bir gün işte o bin seneye denk gelir. Bin sene yanarsın ama yandım dersin. Mevla buyuruyor ki daha bir gün oldu. Kim dayanacak buna? O zaman ne cevap verirler sana? Evelem nu'ammirukum ma tazekkuru Düşünüp yola gelenin, anlayıp dinleyenin, doğruyu hakkı bulmak isteyenin gereksinin duyduğu bir süre, bir ömür, bir hayat vermedik mi size? Kim ne diyecek şimdi? Ha bu saatte ister film seyret, ister dizi seyret, ister efendim oyun oyna, göbek at Kıybet et, yalan konuş, iftira yap, ne yaparsan yap. İstersen de aç Flash TV'yi. E efendim yoldayım. Eee aç Lale Gül Efendim'i. 88.4 aç. Efendim şimdi karabalarda dinleyebilirsiniz. Bu konuşma veriliyor. E şimdi bu ömür verilmedi mi size? Verildi. Bu ömür hayat ve dakikalar, saniyeler zarfında. Allah'ın dinini anlayacak kadar efendim ağrısız, sancısız öyle ya şimdi bas bas bağırsam bir yerine bir sancı girse bunu dinleyemezsin dinlesen de bir şey anlayamazsın sağlıklı bir hayat verilmedik mi, vermedik mi size soruyor cehennemde yananlara ne diyecek Tabii ki verdin diyecek yani bu işleri anlamak için öyle yüz sene yaşamak lazım değil ki ve cehaikubun ne değil size uyarıcı bir vaiz bir peygamber, bir alim gelmedi mi e geldi. O zaman tadın, bu azabın tadına bakın ve bakmaya devam edin. Zalimlerin yardımcısı yok. Ne demek zalim? Bir şeyi mahallinin gayrına koyan zulmetmiş olur. Yersizlik ve haksızlık yapmış olur. Şu ömür sermayesi, şu saatler, şu dakikalar Allah rızası için boşa geçirilecek şey değil. İman kazanılacak, iman korunacak, iman kurtarılacak bir saatler, vakitler efendim Allah bize lütfetmişken, ihsan etmişken Şimdi bunu harcamayalım. Allah rızası için. Birbirine telefon edelim. Mesaj çekelim. Efendim hemen haberdar edelim. Sohbet başladı. Ders başladı. Zaten ona 10 dakika, 15 dakika bir şey. Şurada e, imandan bahsediyoruz. İman tazeliyoruz. İmanımızı kurtarmaya ve korumaya gayret ediyoruz ya. Şu dünyadan götüreceğimiz bir tek iman selametidir. Allah bize iman selametiyle çene kapamak nasip etsin. Yoksa ata binende de ölecek, uçağa binende de gidecek yani. Bunun sonu yok. Hastası da sağlamı da amiri de da. Hepimiz o toprağa gireceğiz. Onun için münkernekir sualler başlamadan, ebedi ahiretin geçit dönemi başlamadan, sonsuz hayat önümüze e çıkmadan evvel, şu sayılı nefeslerde ne olur doğru Müslüman olalım. Bizi yaratan, yaşatan, yediren, içiren, bu kadar içimizi dışımızı nimetleriyle kaplayan, kuşatan Rabbimiz var ya. Bizi en ufak bir iyilik edenler ne kadar para alıyorlar bizden ya. Yani şu nefesler, şu ciğerler, böbrekler beyinden tut. En ince, Ücra köşesine kadar. Her yer kılcal damarlarından tut. Her yer kanla çalışıyor. Damarlarla, sinirlerle. Allah'ımız bizi sapasağlam işletiyor çalıştırıyor. Bu Allah'ımıza şükretmek gerekmez mi? Bunun gönderdiği dini anlamak gerekmez mi? Böyle dine değer vermeyip de ne konuştuğumdan sana ne? İstediğimi yerim, istediğimi derim, için istediğimi... sarı çizmeli elime meda değilsin. Hürriyet var, istiklal var. Bana anlatma. Ezrail aleyhisselam kıtlığını dayandığı zaman ona anlat. Hürriyet var. Ne alıyorsun beni diye. Bana anlatma. Ölmekten kurtuluyorsan o zaman ben derim ki sana kral sensin ağa paşa sensin ne yaparsan yap ama ölmekten kurtulamıyorsa kimse herkes haddini bilmek durumunda. Bizim bir hoca efendi caminin komşusuna ne dedi ya dedi bu kadar senedir komşuyuz efendim minaret üstü dedi evi yıkılacak bir kere de senin namazda görmedim ya. O da ona demez mi ki hoca hoca benim tıkırım yerinde tuzum kuru sen işine bak işine dedi. Hoca da lafın altında kalır mı? Oflu hoca. O da dedi ona ki bana bak dedi. Balat'ın köpeklerinin de dedi tuzu kuru tıkırı yerinde dedi. Kemik bulan yalıyor gidiyor dedi. Ama belediye zehirleyince anlıyor dedi. Ne demek istedi ona? Yani şu anda sağlıklı olabilirsin. Şu anda keyfin yerinde moralin güzel olabilir. Şu anda efendim istediğin programın karşısında takara makara yapabilirsin. Ama bunun bir sonu var. Onun için saat kaç? Akşam mı geçti, yatsı mı çıktı, Allah ne istiyor, secde mi edeceğiz? Efendim, hangi sözü söylemek haram, hangi sözü Allah razı değil, hangisinden razı? Hesap etmek zorundasın, sen kulsun, kulluğunu bilmek zorundasın. Ben bir şey tanımıyorum, takmıyorum diyene denecek bir söz yok. Ama biz ki Müslümanız, Müslüman teslim olmuş, Allah'a kendini teslim etmiş kul demektir. O zaman haddini bilmek, dinini bilmek ve... Bu dine sahip çıkmak hepimizin vazifesidir. E şimdi bu başka bir nimet. Yani 7 milyar insandan 1 milyar küsur Müslüman içerisinde bulunuyoruz. Elhamdülillah. Bu çok büyük bir seçkinlik, büyük bir imtiyaz. Bu Allah'ın lütfu keremi bunu dilediğine verir. Kur'an böyle söylüyor. Bundan dolayı çok hamdü senalar ederiz. E bir de bulunduğumuz vatan ve memleket açısından da ele alırsak. Yani etrafımız ateş çemberi. Her yer kaynayan kazan gibi. Fas'tan Yemen'e kadar. Görüyorsunuz bütün dünya ateş altında. İnsanların güvenliği yok. İnsanlar camiye cemaate gidecek güvenlikleri yok. Efendim doğruyu konuşacak imkanları yok efendim dolayısıyla ehli sünnet sıkıntıda hakkı söyleyenler birçok zor e, zulüm altında esir kamplarında çoğu hapishanelerde zindanlarda yani doğu türkistan'daki müslümanlar ne durumda afganistan'dan pakistan'dan tut bütün her yerde sıkıntılar var. E şimdi onun için memleketimizde elhamdülillah en azından bak bu konuşmalar yapabiliyoruz. Hakkı söyleyebiliyoruz. Eskiden Böyle çıkıp da nerede el küfür insanı kafir edecek sözler şunlar bunlar. Gel bakalım sen ne dedin ne demedin falan. Ne lüzumsuz baskılar zorlamalarla Müslümanlar karşılaştı. Bir 28 Şubat süreci yaşandı ki herkes bunu daha yakın 13-14 senelik bir olay millet neler çekti ne zorluklar ne sıkıntılar. Elhamdülillah Allah'a hamd etmek lazım. Sebep olanlara teşekkür etmek lazım. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Dolayısıyla bu rahatlıklar Allah Teala daha açsın. Daha ziyade hürriyet nasip etsin. Efendim herkes istediği şekilde dinini inandığı şekilde yaşayabilsin inşallah. Buna gayret edilsin. Efendim bundan dolayıdır ki çok hamd etmek lazım. Sebep olanlara da şükretmek lazım. Vesile olanlara teşekkür etmek lazım. Böylece elde edilen nimetin kıymeti bilinerek şükredilerek ziyadesini talep etmek lazım. لَنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetinizi artırırım Allah buyur. E şimdi bunun şükrü ne cinsinden olur? Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Bize burada bir konuşma imkanı Allah verdiyse, herkes dağın başından da şehirden, merkezden, yayladan bunu izleyebiliyorsa bu bir nimet. Şimdi buna şükretmek neyle olur? E sen şurada bunu dinlersen, milleti de teşvik edip de gelin bak, hangi sözden insan dinden çıkıyormuş, sakınalım arkadaşlar diye, birbirine davet tebliğ yaparsan şükretmiş olursun yok efendim zapsıp zap yaparken bu da ne ya bir tutam sakallı adam çıkmış bu da ne diyor hemen kaçalım öbür tarafa gidelim dersen e tabii ki bu nimetin şükrünü ifa etmiş olamazsın bundan dolayıdır ki şükredenlerden olalım bir müslüman anadan babadan doğduğumuza iki İslam vatanında yaşadığımıza üç vatanımızda İslamiyeti rahat konuşmak anlatmak yaşama imkanına sahip olduğumuza bütün bu nimetleri e, bir arada düşünürsek inşallah Rabbimiz bu nimeti hakkımızda tamamlayacaktır. Şimdi birkaç maddede insanı kafir edecek sözlerden bahsetmiştik. Allah ile alakalı, peygamberle alakalı, Kur'an ile alakalı, din ile alakalı bu gibi konular. Bir de değişik konular vardır. Beşinci maddede itikad Risalesi Arifan yayınlarından bulunursa bu maddeler tek tek görünebilir. Mesela dese ki Kur'an sadece Araplara mahsus bir kitaptır. Bize bağlamaz. Halbuki Müslümanım diyor. Müslümanım Müslüman değilim dersen tabi seni bağlamaz. Ama hem Müslümanım diyecek hem de Araplara mahsus derse e dinden çıkar kafir olur. Efendim Kur'an Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kendi eseridir. Kendi felsefe ürünüdür. Haşa dese Allah'ın ona vahyettiğini inkar eder. Kafir olur. Veya İslam, İslam'ın hükümlerini İslam dininin prensiplerini ne? Bu çağ dışı ya. Bu zamanda bu dinin bu dedikleri bu Kur'an'da yazan bu ayetlere inanılacak şey mi ya? Kur'an'ın yüzde 25'i yüzde 30'u bilmem şu kadarı bu kadarı hiç inanılacak anlaşılacak türden değil. Böyle dese kafir olur. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Ancak bil, bilmemek mazeret midir? Meselesine gelince. Bazı kitaplar bu işte derin gitmişler. Şunu diyen kafir, bunu diyen kafir, şunu diyen kafir. Ya bu sefer ne oluyor? Baykuş öttü. E efendim bu evden cenaze çıkacak dese birisi kafir olur. Ya kardeşim hemen adama kafir olur dememek lazım. Dolayısıyla insanların niyetlerinin dikkate alınması lazım mı? Lazım. Niyetleri dikkat. Mesela adam diyor Allah baba. Allah baba değil aşağı. Allah baba derken doğurdu manasında çocuğu var dese kafir olur. Ama baba diye hürmet ediyor birbirine. Baba adamsın falan. Allah'a da kalkmış hürmet edeyim diye baba demiş. Sen ona dersen ki kardeşim bak bu laf insanı dinden çıkarır. Allah doğmamış doğurmamış. Estağfurullah derse buna kafir denmez. Ama Allah'ın oğlu var kızı var derse o başka. Ama şimdi insanları e, ...cahilliklerini de... ...bilgisizliklerini de göz önünde bulundurmak lazım. Kur'an'da miras ayetleri var. Bunu kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Müftüler bile çoğu bilmez. E, böyle bir durumda efendim... ...kız şunu alacak, erkek bunu alacak... ...adam da bilmeden attı bir şey. Olur mu ya Kur'an böyle söylüyordu... ...hemen sen kafir oldun dememek lazım. Eğer sen ona Kur'an'ın ayetini gösterirsen de... ...ya bu Kur'an'da olsa da inanmam derse... ...o kafir olur. Ama Kur'an'da olduğunu bilmeden cahilliğinden yaparsa... ...hemen kafir dememek lazım... Bu hususta da daha çok bilgi lazım inşallah. Önümüzdeki derslerde biraz daha bu konuyu açarak devam ederiz inşallah. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Tabii ki sizden gelen çok sayıda sorular var. O sorulara da bu akşam olabildiği kadar e, cevap vermeye çalışacağız. Tabii e, gündemde... Hep ama bu sefer yapalım ya. Yani. E, i̇nşallah, evet. E, çünkü çok soru e, geliyor. Biriktiyor. Her ne kadar bazı sorular birbirinin çok benzeri ve yakınıysa da... E, şimdi... İki gündür e, dünyada Türkiye'de Usame'yi konuşuyor ama isterseniz ondan önce e, bugün 6 Mayıs'tı e, Hıdrelles e, bizim Anadolu örfünde Hıdrelles e, işte baharın gelişi e, tabiatın uyanması filan gibi bir e, Hızır ve İlyas peygamberlerin e, işte isminden e, oluştuğu gibi bir takım tevatürler de vardır ama e, uygulamalara baktığımızda biraz e, şaman adetlerini de e, çağrıştıran uygulamalar olduğunu görüyoruz. Tabi artık kentleşmeyle beraber sadece kırsalda kaldığını da biliyoruz ama yine de bir e, hıdrellez kültürü var. Bunun e, kitap değeri var mı hocam? Şimdi bunun tarihi şeyine baktınız mı? Siz Osmanlı'da falan var mı? E, Osmanlı'da da e, Anadolu'da bazı yerlerde olduğuna ilişkin e, işaretler var. az yani Ansiklopedik bilgi olarak söylüyorum. E, ne kadar, bilgi olarak yani ne kadar sağlıklı olduğunu kabul çok... edilmiş mi? Ben şimdi ee, şunu biliyorum bir tek. Bunu tabii soracağınızı bilseydim belki bir araştırma yapardım ama e, Hıdrellez, Hıdır İlyas'ın e, şey yani bozulmuşu diyelim. Hıdır zaten e, Arapçası Hadır'dır. Hallır yeşil demektir. E, onun e, kerameti, peygamberse mucizesi diyelim. Veli ise kerameti diyelim. ihtilaflıdır. Peygamber olup olmadı. Evet. İlyas Aleyhisselam'ın peygamberliği kesindir. Ve inne ilyaselemin el murselin, ayette İlyas elbette gönderilmiş peygamberlerdendir buyurulduğu için. Hı Hıdır Aleyhisselam'la ilgili bir ihtilaf vardır. Onun için ihtilaftan sakınmak için peygamberdir de demiyoruz, değil de demiyoruz. Çünkü peygamber ise değil dese kafir olur. Peygamber değilse peygamber dese kafir olur. Onun için bu usta ihtilaflı yine ee, Zülkarneyn. Aleyhisselam. Çok Lokman Aleyhisselam. Net bir hüküm olmadıkça e, bu konuda olumlu veya olumsuz görüş bildirmek e, itikadi açıdan İtikad bir İtikadi sak sakıncası var. E, çünkü Kur'an-ı Azifşan'da 25 peygamber olarak ismi geçen e, zevat var. Salavatullah bin Ali Ecmain. Bir de Zülkarneyn Aleyhisselam'dan kef Suresi bahseder. Lokman Hakim'den Lokman Suresi bahseder. Hıdır Aleyhisselam'ın ismi geçmez. Zamiri geçer. kef Suresi'nde e Musa selamla birleşen e, zamiri geçer derken illa zamir de değil işte. E, ne diyor Fevece da abden Musa Yuşa Aleyhi Aleyhisselam kullarımızdan bir kul buldular. Ateyna rahmete min indena. Okula biz tarafımızdan büyük bir rahmet verdik. Ve allemnahu min ledunni Biz ona katımızdan ledün ilmi dedikleri yani bir hocadan okumakla değil, bir kitaptan okumakla değil, manevi ilham ile ee, evet, peygamberse yine vahiyye, vahiy deriz. Değilse ilham deriz. Gösterdiklerine de peygamberse mucize deriz. Değilse keramet deriz. Katımızdan bir ilim verdik. Yani bu, bu şekilde e, bir buçuk sayfa kadar da iki sayfa kadar da on sonra o dedi şu dedi. Yani Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Hızır böyle dedi. Ona cevap verdi diye. ismi geçmese de bu şekilde kale, yakul işte dedi fiilleri e, geçiyor. E, dolayısıyla e, sahih hadislerde Buhari Şerif dahil Hepsinde e, hadır olarak e, de zikrediliyor. E, hadır denmesinin sebebi de bir yerde oturduğu zaman, işte kalktığı zaman ardından oranın yeşermesi. E, bu da say hadislerde, kitaplarda zikrediliyor. Ondan dolayı hadır yani yeşil anlamında, kendisine de sanki her tarafı yani oturduğu yerler yeşillendiği için kendisi yeşillik manasında tesmih edilmiş. E, bu isim verilmiş. Büyük bir zat, ee, şimdi burada başka meseleler de var. Nedir o? Ee, bunlar e, hayatta mıdır? Yaşıyorlar mı? Bedenleriyle mi yaşıyorlar? Ölmüşler de ruhlarıyla mı tasarrufları devam ediyor? Burada El-i uleması çeşitli görüşlere, çeşitli derken başlıca iki görüşe e, kail olmuşlar. Bunlar da baya bir konunun özetidir. Özet bir bilgi olarak e, halkımızla paylaşalım. Diyorlar ki tasavvuf ehli, tasavvuf elini tümü demeyelim İmam Rabbani gibiler burada müstesna. Tasavvuf elin ekseriyeti bunların bedenleriyle hay olduklarına. Yani aynı bizim şu anda yaşantımız gibi ceseden, cismen hayatta olduklarına zahiptirler. Ve bu hususta dolu kitap var. İzfi İspati Hayatil Hadır. Hadırın hayatının ispatı hakkında dünya kadar eski eserler var elimizde. efendim Bunlara çoğuna da bakmışım. Çünkü merakımızı mucip olan, biz de tasavvufla ilgilenen insanlar olduğumuz için, hoşumuza giden, keramete inandığımız için, menakıba, kerametlere, faziletlere inanan insanlarız. Dolayısıyla bunu severek okuduk, takip ettik yıllardır bu eserleri. Özetle şunu görüyoruz. Onların da delilleri var. Yani hayatını ispat eden, yani zaten yine esas, şeylerde işte İbrahim Aleyhisselam'la irtibatı İbrahim Aleyhisselam'ın akrabası olduğu yani ilk yaratıldığı dönem öyle ya bu da, bunun da bir başladığı nokta var doğduğu bir nokta var. Bu da anadan babadan doğdu. Melek değil ki. Dolayısıyla başlangıç noktasında da tarihi bilgiler var. Ama ondan sonra hayatta kaldı. Mesela bir abi hayat hayat suyuna ulaşma meselesi var. Zülkarneyn'le Zülkarneyn'le akrabalığı yine zikredilir. E Zülkarneyn de abi hayatı yani içenin ee, hayatta kalacağı uzun süre. Tabii ölümsüzlük yok. Çünkü e, ölümsüzlük derken mesela İsa Aleyhisselam diyoruz 2000 küsür senedir hayattadır, göktedir. Ama bak ölümsüz demiyoruz. Şimdi İsa Aleyhisselam inecek, hayattadır, göktedir dediğimize ilahiyat profesörlerinden gelen bazılarından gelen itiraz neden dolayı? Ölümsüzlük yok ki. Ve hacan Ali Beşeri mukabilke'l ayetini bize karşı okuyorlar. Senden evvel hiçbir beşere ebedilik hakkı vermedik. Ayetini bize okuyorlar. Biz de diyoruz ki yanlış yerde delil getiriyorsunuz. Çünkü biz ölümsüzlük ve ebedilik istat etmiyoruz. Biz iki bin sene, üç bin sene yaşıyor. Yaşayabilir diyoruz. Ama ölümsüz demiyoruz. Çünkü Hızır Aleyhisselam da ölecek. Yani hayatta olduğunu kabul edenlere göre. Ee, ki İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğu müttefakun aleyhtir. ehl Sünnette sünnetle hiçbir ihtilaf yok. Çünkü hadis var sahih. İnna İsa mı diyor, İsa ölmedi diyor. Taberide geçer bu. Ve ne racaun kıyamet günden önce size dönecek. Tabii o nasıl bir hayat sorusunun cevabı yok. He İsa Aleyhisselam'ın hayatı şöyle. Ölüm araya ölüm girmeyen bir hayat. Hani peygamberler bir de var Elenbiye fi kuburi musallun. Bütün peygamberler hayattadır. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bak bu hadis sahiptir. Büyük kaynaklarıyla ispat edebiliriz. Ki Musa Aleyhisselam amirat gecesi Kudüs'e gitmeden yolda durduğu yerler var. İmbur'da namaz kıl, imbur'da namaz kıl. Burak'tan indirip iki rekat kıldırdığı yerler var. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu Beyt-i Lahm'da, Musa Aleyhisselam'a nida gelen ağacın yanında, İbrahim Aleyhisselam el-Halil'de bütün bunlar e, Miraç dersinde zikrediliyor hadis-i şeriflerde. İmam Suyut'u da Dürülmensur'da nakleder. Tabi toplamıştır o. Kaynaklar eskiye dayanıyor. İmam Suyut'u de en niyetinde yeni sayılır. Fakat ee, orada Musa selamı Meratu Musa inde'l-Kezib el fi kabri ve ee, kırmızı kum tepesinin yanında Musa'nın kabrine uğradığımda namaz kılıyordu diyor. Tabi berzahî bir hayattır. Dolayısıyla oradan geliyor Kudüs'e. Kudüs'te de bütün peygamberler diriltilmişti. Onlara imam olduğu zamanda orada da Musa selam var. E sonra da 6. kat semaada e, yani 7. kaç semayı gezerken ki Buhari Müslüm ittifaklı hadis. Orada da Altıncı katta Musa'ya uğradım diyor ki e, Miraca çıktıktan sonraki dönüşünde de altıncı katta takılıp kaldı ya. Beş vakit indirildi bir daha Mevla'nın huzuruna vardım. Beş beş beş beş Musa ile Rabbim arasında haşa Mevla mekandan münezzeh. Yani Mevla ile müracaat ettiğim makam demek istiyor. Mevla ile yani Rabbimle Musa arasında derken Rabbime yalvardığım yer ile Musa arasında. İzah getirmek gerekir yoksa Musa Aleyhisselam 6. kat semada da Mevla'da 7 kadın üstünde gibi bir mana haşa e, düşünülmesin. Mekan yok burada ama e, Mevla ile görüşülen bir makam var. Kul için bir mekan söz konusu. Dolayısıyla e, bu berze hayatı olduğu için bütün peygamberler hayattadırlar. Zaten Allah harramı alel arz entekule ecsaade el enbiya. Allah peygamberlerin cesetlerini yemeyi toprağa haram kılmıştır. Bu da sahih hadist. Hiçbir peygamber çürümez. Buna yemin de edebilirim, talak da edebilirim yani. Buna 3'ten 9'a da şart et. Hanımın senindir, hiçam bozulmaz. Niye? Bu hadis sahiptir yani. Hiçbir peygamber çürümez. Ama bunu bir sahabe ve veli hakkında diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çürüyen de olur, çürümeyen de olur. E çürümesi de onun de, mertebesinin düşüklüğüne delalet etmez. Öyle çürüyen veli vardır, çürümeyen de vardır. O da ayrı bir mesele. Ama hadis ve ayet olduğu zaman istediğimiz yemini yaparız. Ama öbür türlü faziletler babına geçtiğimiz zaman da allah Alem demek durumunda kalırız. Şimdi peygamberlerin hayatları bu şekilde zaten bize benzemez. Ölümlerinin ardından hemen bir hayat devreye girer. Ama ruhanidir ve berzakidir. Ama bununla beraber temessül etmek, tecessüt etmek yani bir cesede girip de gelmek meselesi gündeme gelirse o mana onlar için sabittir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birçok velilerden mütevatir olarak şu sabittir ki yaka zaten. Yani uyanıkken buluşuyorlar. Hala. Uyanıkken buluşulmanın sabit olduğuna dair dünya kadar hadis-i şerif var. Yani rivayet var. Hadis-i şeriften delil dersek Bukhari de. Men rani fil menenfese fil yakaza beni rüyada gören yakında uyanıkken görür diyor. Ya, bu şimdi sahabe hakkında değil ki. Beni rüyada gören Yakında uyanıkken görür. Hani bunun e, garantisi şudur, ölürken en azından ölmeden gelirim imanı kurtarmaya yanında yardım ederim. Ama bu tabii genel Müslümanlar hakkındadır rüyada gören için. Ama öylesi var ki makamı yüksektir, ölmeden evvel de görüşüyor. Dolayısıyla onların hayatları bu şekil, şekle de girmeye müsait. Efendim bir e, dünyadayken yaşadığı surette gelmeye... Bir de mesela gençlik döneminde de gelebilir yani Efendimiz Aleyhisselam kalkıp 30 yaşında 40 yaşında da görünebilir sakalı siyahken. Dolayısıyla bu hayatı kabul ediyoruz. Ama şimdi İsa Aleyhisselam'da farklı bir konu var. Nedir o? Ölümü hiç yaşamamış yani. Ruhu bedeninden hiç alınmadı daha bugüne kadar şimdi bu. Burada bir fark var. Bunu buraya koyduğumuz zaman gelelim Hızır İlyas Aleyhisselam meselesine. Bunlardaki durum nedir? Oraya gelmeden bir arayı verelim. Evet. Peş peşi aralarımız var. Öyle devam edelim ki konu bütünlüğü bozulmasın. Değerli izleyiciler, şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Bugün 6 Mayıs malum hidrelles, hidrelles dolayısıyla hidrellesin İslam'da bir yeri var mı? Varsa kaynağı ne olabilir sorusuna cevap bu arıyoruz. Ben konuyu hiç de duymadım. O kadar yerde yani çok dinlerim ben bütün. Hiç kimsenin bu Hazırlıysın hayatı ne mahiyettedir Cevabını da bak rastlamadım Hep devatürler yani. şeklinde. Yani ilmi bir şeklinde yapacağız inşallah. Evet. Ee, çok kısa bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hıdrellezi konuşuyoruz ve e, bunun İslam'da yeri var mı yok mu, nereden kaynaklanıyor Biz oraya e, gelmeden e, mukaddime yaptık. Evet. E, Hıdır İlyas'ın kimler oldukları hakkında konuşurken. E, başka konularda mecburen devreye giriyor ama... Şimdi ne dedik? Peygamberlerin e, manevi alemde, berzah alemindeki hayatları normal Müslümanların ölümlerinden sonraki hayatlarına benzemez. Fark var dedik. Niye fark var dedik? Çünkü ne kadar büyük veli de olsa, ne kadar büyük faziletli bir zat da olsa, sahabe olsa ne olursa olsun onlar hakkında kabirlerinde diri diriler. Namaz kılıyorlar. Bir de namaz kılıyorlar deyince bedeni hareket gerekiyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'a uğradım kabrinde hadisinde diyor ki ve ve kaimun ayakta kılıyor diyor. Bunlara dikkat edelim şimdi. Farkları fark edelim. Ayakta kılıyor diyor. Yoksa ruhani alemde ruhaniyet devamlı secdede falan o şekilde değil. Ayakta kılıyor diyor. Dolayısıyla e, makamı manevi derecesi yüksek olan birçok velinin faziletli Müslümanın sahabe de veli kısmındandır. Bunların manevi alemde zikirleri, ibadetleri yani e, teabbudi, tekellüfi manada demiyorum. Zevk için, ibadet huzuruna daim olduklarına e, kuşku yok. Ama bunlarda bir manevi hayat olduğunda da kuşku yok. Çünkü neden? Kabir ya cennet bahçesidir ya cennet çukurudur. Dolayısıyla cennet bahçesinde istirahattadırlar. E şehitler hakkında zaten ayrıyetten rızıklandırılıyorlar falan. Onlar da var. Fakat şehitlerin hayatı da normal ölülerin, Müslümanların hayatından farklı Niye farklı? Ki şey, özel ayet yani, var. He işte, ayrımda ne diyor? Allah yolunda öl, Ölü ölenlere. demeyin diyor. Lâ <gülüyor> Ölü demeyi yasaklıyor. Bel <gülüyor> Ya Aslında onlar diridirler. Velâkin lâ teş'urûn siz anlamıyorsunuz onların hayatını. Çünkü neden ordulara katılıyorlar? Savaşlara geliyorlar. Harbe katılıyorlar. Bir orduyu bile bozguna uğratabilir diyor. Yani İbni Kayyim'i Cevziyye ki İbni Teymiyye'nin baş talebesidir ki çok şaz ve ehl Sünnet'e muhalif görüşleri olmasına rağmen ki bu Vahabilerin de ana kaynaklarındandır İbni Teymiye İbni Kayyım. Ama işine gelmedi mi onları da kabul etmezler. Orada İbni Kayyım diyor ki ruh güçlü olursa diyor o ruhta öyle bir tasarruf olur ki diyor Ebu Bekri'nin Sıddık radıyallahu anh ruhu gibi diyor. Harbe katılıp orduyu bozguna uğrattığı müşahede edilir diyor. Er ruh isimli kitabı var İbni Kayyım'ın ki hakikaten ruh hakkında yazılanların en mükemmeli. Yani kendi bir şey geliştirmemiş, söylenilenleri cem etme bakımından toplamış ruh hakkında. Kitabın da kitabı Ruhtur. Hatta Halid-i Bağdadi Şeyhimiz Halid-i Tarikatı'nın müessisi. O bile rabıtaya delil bakımından oradan alır bunu. O bile istidlal eder burada İbni Kayyım'ın bu nakliyle. Gerçi kaynak İbni Kayyım'a ait değil zaten. Değerlemedir ama onun da zikretmesinden yola çıkılarak istidlal edilen bir konudur. Dolayısıyla şimdi fark çıktığı zaman bunu belirtmek lazım. Ne diyor mesela? Ve lehiyavun inde Rabbim. Rableri katında diridirler. <gülüyor> yurzakun. Yedirilip içiriliyorlar diyor. Şimdi diğer ölüler hakkında ne kadar mübarek de olsa bu kayıt yok. Şehitlerdeki kayıtta rızıkları gönderiliyor diyor. E şimdi rızık bedenle ilgili bir şeydir yani Ruh yemez içmez. O zaman hayatları farklı olduğu buradan çıkıyor. Mesela peygamberlerin hayatları yani ölüm sonrası hayatları. Ölüm sonrası hayatlarının farkı nereden çıkıyor? Yani bu hadiste... Hayattadırlar. E tamam manevi hayat olabilir. Ama fi kuburim kabirlerinde yusallû namaz kılıyorlardan çıkıyor. Şimdi orada da biri diyebilir ki namaz ruhun secdesidir, ruhun yönelişidir diyebilir. Ama öbür hadisi ve ve ayakta kılıyor diyor Musa. Şimdi ayakta deyince, e, orada o zaman bu kaydı zahit olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kaydı zahit olamaz. Yani fuzuli fazlalık olaraktan oraya bir kayıt getirmez. O kaydı değerlendirmemiz lazım. Senin benim lafım değil ki fuzuli 10 kelimede beşimiz 5'i beşi fırızlülü konuşuyoruz. Olmasa da olur o kelime. Ama hadis-i şerifte hiç bir kelimeyi ne yapamayız? mühmel bırakamayız. Bu olmasa olur diyemeyiz. Veya bunda far farklı bir mana var, fazla bir mana var. Kabul etmemiz lazım. Bunu inkar edemeyiz. O halde ayakta kılıyorsa demek peygamberlerin berzah hayatları, ölüm sonrası hayatlarında fark var. Bir de şehitlerin. Ki peygamberlerin makamı şehitlerden yüksek olduğuna göre. Nebiler, sıttıklar, şehitler, salihler. Tasnifte. Mine Nabi'yi ve sütüyüğüne ve şühedai ve salihi. en çok lütfuna mazur olan dört cümle. Başta peygamberler geliyor ki şehitlerden önce sıttıklar var. Onlar da daha üstü. Sonra şehitler geliyor. Dolayısıyla peygamberlerin hayatlarının çok daha mükemmel olduğu yani işte yaka zaten uyanıkken gelebilecekleri görüşülmeler bunların hepsine bunlar deli teşkil ediyor. Yani rüya dışında. Zaten rüya herkese mahsus. Benim ölmüş dedem de gelir yani. O, o farklı bir şey. Bu rüya değil. Şimdi gelelim efendim. İsa Aleyhisselam şu anda hiç ölüm tatmamış. O ona mahsus. Sonra inecek. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Deccal'ı gebertecek ve o da vefat edecek. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifin yanında bir boşluk mezar var. Ayşe annemiz, annemizin hücresi, hücre-i saadet odasındaki zaten küçük odalar o zaman işte üç tane zaten şu anda kabri şerif var orada. Bir kabre daha yer var. Bunlar mütevatir konular. Hızır ve İllaşu gelince, şimdi bunların efendim hakkında bazı rivayetler yani zayıf olmakla beraber e, hepten de e, ihmal edilemez. Nakledilebilir türden. Nedir? Diyor ki dört peygamber e, hayattadır. İkisi göktedir, ikisi yerdedir. Gökte olanlar İdris Nebi ile İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam'ın ki kesindir. Ben refahullahu ile onlar öldüremediler. Allah onu kendi katına yükseltti. Ayet Nisa Suresi. Ee, i̇dris Aleyhisselam'da da aynı rafa kelimesi kullanılması bakımından. Yani rafa ne rafa aynı kökten kaldırdık, yükselttik anlamına gelen. Orada da ne diyor Meryem Suresi? Ve zikru fil kitabi idris inne kana siddiqan nabiyen ve rafa'nahu mekana Kur'an'da İdris Nebi'den bahset, o sıttık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekana kaldırdık. Onun da uzun bir kıssası var. E ben onu Recep Ay'ın 15. geceleri münasebetiyle İdris Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı gece diye rivayetlerde geçer. Behavi, İmam Begavi Mali Müttencil tefsirinde falan zikreder. O kıssayı. Bu Meryem Suresinin ayetin tefsirinde. Onu anlatırdım cemaata. Onun bazı kasetleri, şeyleri olabilir. Ama birkaç senedir o 15. geceleri yapamıyoruz bu aralar ama 3-4 seneler evvel yapıyorduk. O ihya geceleri yaparken. 15. gece. Recep'in yarısı mübarek gece olarak. Efendim o da işte Azrail Aleyhisselam'a çok bir duası var. İşte Azrail Aleyhisselam onun ziyaret etme arzusu var. Allah Teala'nın izniyle Azrail Aleyhisselam geliyor. Ondan sonra onun ibadetlerine, zikrine çok hayran oluyor. onun insan kılığında onun arkadaş oluyor. Sonra ona işte yemiyor, içmiyor. Onda ondan kuş kullanıyor. Bu kadar misafirimsin, yemiyorsun, içmiyorsun falan. Melek oldu işte sonra. Zikrediyor falan filan. E madem öyle diyor senden diyor. Aslında güneşi yöneten melekle işi var. Hep ona salavat okuyor. Güneşi yöneten meleğe dua diyor. Güneşi yöneten melek de bir gün güneşte çok hararet vuruyor. Ya Rabbi bir gün bu sıcakta dayanamadım. Bu güneşi yöneten melek nasıl dayanıyor gibi. Böyle bir şeyle bir salavat çok okuyor ona. Bütün meleklere salavat okunur zaten. Ee, o melek de Mevla'dan izin istiyor. Geliyor ziyaret ediyor. O da Ezrail Aleyhisselam'ın arkadaşıymış. Diyor ki senin ile münasebetin var öyle biliyorum. Var diyor bir görüştürebilir misin falan. O münasebetle bu iş çıkıyor. Ne diyor İdris Aleyhisselam ona? Ya bir ölümü tatmak istiyorum diyor. Ya niye böyle tatmak istiyorsun? Ya diyor ibadete hevesim artsın diye diyor. İkide bir gevşeklik geliyor. Uyku geliyor. Sen mübarek sabaha kadar uyumuyor zaten de. Sabaha yakın uyku geliyor diyor. Şöyle bir, bir tatsam diyor. İkide bir aklıma gelir de diyor. Uykum kaçar zikre devam ederim falan. Ezra-i diyor ki ben öyle adamın diyor canını alıp geri veremem. Benim öyle bir yetkim yok. izinsiz diyor. Yani vaktin gelirse alırım diyor. E, o da şimdi diyor ki şimdi al da geri ver falan. Ben orada bir tadını tadayım diyor falan. Ondan sonra e, Mevla'dan izin isteniyor. Rabbim izin veriyor. Ondan hakikaten bir ölümü ona tattırıyor. Hatta soruyorlar nasıl buldun diyor ki canlı koyunu diri diri derisini yüzmek gibi bir peygamber bile böyle tattım diyor yani. Ondan sonra yeniden hayat buluyor. E Bir e, münasebetle cennet cehennemi de bir göreyim teşvik olur ibadete şudur budur. Cehenneme giriyorlar yani Ezra Aleyhisselam kanadında o şimdiki nasıl füzeye atlıyor gidiyorlar aya çıktık falan diyorlar orada yalan mı doğru mu belli değil ama işte belki başka bir yere çıkıyorlar aynı zannettiler ne. Çıkıyorlar işte şimdi füzelen çıkıyorlar. ya e şimdilik de kan, meleğin kanadıyla bunlar saniye meselesi, zaman mekan yok. Çıkıyor, işte cehennemi görüyor, cehennemdeki azapları falan. Sonra cennete giriyor, cennette bir ağaca tutunuyor, çıkmam diyor. Ezra Aleyhisselam diyor ki, ya ben e, muazzafım, görevliyim, seni geri götüreceğim dünyada. Yani aldığım yere geri götüreceğim, ben burada seni buraya koyup da çıkartmama iznim yok. Çünkü sen o zaman devreden çık diyor. Nasıl ben devreden çıkayım diyor. Rabbimle, Rabbime arz et durumu diyor. Ben Rabbime iddia edeyim, müracaat edeyim. Nasıl olacak diyor. Ya diyor, küllü nefsin zekatül Her canlı ölümü tadacak mı diyor. Tadacak. Tattım mı ben diyor. E, tattım diyor. Peki diyor, efendim, her canlı veyim münkü var diyor. Herkes bir cehenneme uğrayacak sıratı geçerken. Sözü var ya, hani illa cehenneme girecek değil, uğrayacak meselesi. Orayı da doğru anlamak lazım. O da Meryem söylüyor. Uğradın mı diyor. O de geç uğradım diyor. Peki cennete girerse bir daha çıkmayacak diye ayet var mı diyor? Lâ yukhrucüun işte onlar oradan çıkartılmazlar. da da var. Çıkartmaz. O zaman diyor cennete de girdim daha çıkmıyorum diyor. Mucize Azrail diyor ya Rabbi sen ne yaparsan ben ben karışmam deyince Mevla da buyuruyor bir bi iznihi dehalel cenneti benim emrimle be. Benim iznimle girdi benim emrimle çıkmayacak diyor. Ama o ölümü tattı yani bir öldü o. Fakat sonradan da cennetteki bir hayatta dördüncü kat semada yalnız. Mesela Miraç e, gecesindeki şeylerde dördüncü e, kat sema olarak geçiyor. Yani dördüncü kat semadadır ama cennetin de bir makamındadır orada. O İsa Aleyhisselam hiç ölmedi. İdris Aleyhisselam öldükten sonra hayata kavuştu. Tamam. İkisi gökte. İkisi de yerde. Hadır Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam diye geçiyor. Hatta ee, Hadır Aleyhisselam e, yani orada tam şey edebilirim. Biri karalarda, biri denizlerde. Yani Hadır Aleyhisselam'ın İlyas Aleyhisselam denizlerde olabilir. Kadir Aleyhisselam karada olabilir. Böyle bir koruma taksimi yani. Allah'ın e, mülkünde e, ibadetle, zikirle, dualarla koruma gibi bir vazifeleri var. Şimdi bunların hayatları hakkında özellikle Hadır Aleyhisselam'ın şu anda hiç ölmeden yaşadığını söyleyen alim çok. Yani kuvvetli alim bunlar. Ali Kari gibi falan. Ehli sünnet, muhaddis, muhakkık öyle tasavvuf elinden falan evliya değil. Hadisçi, fıkıhçı, tefsir ehli adamlar. Hakikaten hayattadır ve hiç ölüm şu anda geçirmemiştir. Ölecek ama. Sonra tabii. Ölümsüzlük yok. Diyorlar. Bunların da kuvvetli delilleri var. Kuvvetli delillerinden en kuvvetlisi ne? Buhari'de geçen Deccal'ın bir adamı öldüreceği, sonra dirilteceği, bu Bukhari'de geçer ki benim metni kitabımda falan da var, hmm, diyor ki insanlara Deccal ilahlığını ispat etmek için, bakın şimdi diyor, bu adamı diyor öldüreceğim, dirilteceğim diyor, o yine de benim Rabbi olduğuma inanmayacak diyor, bunu söyledikten sonra onu ortadan bitiyor bir adamı, orada ikiye ayrılıyor, ölüyor. Ondan sonra deccal çalıştı işte artık bu allah Teala istidraç denir buna da. Kafirin yaptığı bu gibi harikuladeliklere de ne denir? İstidraç denir. Geçen de bir adam öldü. 65 milyon müridi var dediler. Hmm. 65 milyon. Neymiş? İşte ağzından yumurta çıkarıyormuş bilmem ne. ya dedim tavuk bilmem neresinden çıkarıyor da ilah peygamber <gülüyor> olamıyor. Bu nasıl ağzından çıkarıyor da ilah oluyor falan. Millet bir gülmeyi patlattı geçen sohbette. Biraz da kaba kaçtı herhalde. Laf gelişi birden konuşmuşum. E şimdi millet böyle cahil şudur budur. E, bir şeyin üzüm yok. 96 yaşında öleceğim demiş. 12 sene önce ölmüş falan. Hala da millet tapınıyor ona. Bir şeyler. Şimdi bu gibi adamlar bazı harikulade şeyler gösterebilirler. İlla da bu gözbağcılık kabilinden, el çabukluğu kabilinden olmaya da bilir. Yani bir hüner, bir beceri. Olabilir. olabilir? Mesela i̇mam Rabbani Hazretleri e, mektubatında Berahime Cukiye diye. Yani Brahman mı? Deniyor onlar şimdi. Berahim, Berahman falan. Hindistan'da. Bunlar da hep Hindistan'da. Bu tip şeyler. Evet. Çünkü mektubatta İmam Rabbani de Hindistan'a gelmişlerdi Hazreti Ömer'in torunu ama babaları Hindistan'a gelmiş. Serente Diyor ki bunlar az yemek, az içmekten, az uyumak, bu gibi riyazatlar bu gibi riyazatlar nefsi e, arındırıyor. Ama manevi arındırma manasında değil. Yani ona bir hafiflik veriyor. Hatta bunların halının üstüne oturup da Halıyla beraber uçtukları dahi o zamanlar müşahede ediliyor. Yani bu adam daha şimdi baksana. Abi, hakikaten böyle ağzından bir şey çıkarttığını gösteriyordu haberlerde falan. Yani bu bir şey değil. Adam halıyla uçuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bu diyor havada kuş kapsa efendim. Uçsa uçsa kaçsa hiç mühim değil diyor. Kuş da uçar balık da Adam denizin üstünde <gülüyor> yüzüyormuş o balık içinde yüzüyor diyor. Bunlar mesele değil. Mesele istikamettir. Yani istikamet ayırır gösterilen şey. Keramet midir, istidrak mıdır? Hak mıdır, batıl mıdır? Burada İslam'ın emir ve yasaklarına uygunluğu var mı yok mu? Ayırıcı özellik budur. Dolayısıyla efendim, nereden geldik buraya şimdi? Ee, hayatta e, Hızır ve Hızır, İlyas Hızır Hayattalar, birisi Denizlerden Hayır, işte birisi... geldik. Dekcal da böyle şeyler Öldürdüm. gösterecek. Şimdi Dekcal'ın bu noktada gösterdiği şeyde adamı parçalıyor. İkiye ayırıyor. İşte kaça bölüyor. Ondan sonra kalk bakalım diril diyor. Diriliyor. Bütün millet Dettcal'a iman ediyor. Müslümanlar da kafir olup Dettcal'a Rabbimizsin demeye başlıyor. Bunu görünce. Şimdi Dettcal'ın daha çok gösterdiği önerler var hadis-i şeriflerde. Hem de sahi hadisler. Buhari Müslüm'de geçer. kurafe değil ki. O zaman o kişiye soruyor. Şimdi inandın mı benim senin Rabbin olduğuma diyor. O kişi de diyor ki şimdi daha iyi inandım senin Dettcal olduğuna diyor. Ha görenler İman ediyor Deccal'a, bu yaşayan, başına gelen inkar ediyor. Niye? Diyor çünkü Resulullah haber vermişti senin böyle yapacağını diyor. E bu kişinin kim olduğu kesinlikle bütün hadis-i şeriflerde Hızır Aleyhisselam olduğu geçiyor. İşte o zaman diyorlar ki Hızır Aleyhisselam hayatta olmasa, yani hiç ölüm yaşamayıp bizim gibi hayatı uzun süreli devam ediyor olmasa, yani Deccal'la ilgili bu şey kısa yaşanmaz. Madem Sayyadis'te Deccal'ın onu öldüreceği, dirilteceği gibi şeyler geçiyor. Demek ki bu ruhani bir durumda değil. Hakiki hayatta karşısına çıkıp da müşahhas onunla bu şekilde mücadele edecek. Şeklinde alimler bayağı da kuvvetli delilleri var. Daha ne delilleri var hayatta olduğunu söyleyenleri. Ama biz burada İmam Rabbani Hazretleri'nin görüşünü esas alırız. İmam Rabbani Hazretleri bir kere hat Şerif sabah okuturken diyor. Bütün ihvanıyla hat Şerif sırasında baktım Hızır İlyas ziyarete geldiler diyor. Manen gördüm diyor. Onlara dedim ki diyor dua buyurun bize teveccüh buyurun dedim diyor Allah'ın lütfu keremine ma, efendim e, mazhar olan sizin gibi insanlara biz yani dua ederiz teberrüken ama dua etmesek de e, zarar yok size Allah'ın özel lütfu erişmiş diye bana, bana iltifat ettiler. Ben de arada onları bulmuşken sordum diyor kendilerine. Dedim ki diyor hayatınız yani hiç ölüm geçmeden devam mı ediyor yoksa berzak aleminden misiniz? Cevabı isterseniz aradan sonra evet. söyleyelim. Temizleyicilerimiz de merak etsin. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize... Reklamlar Hidrellezi... da kısa yani, zıplamasınlar başka yere kaçırırlar evet. yani. Ee, cevap da çünkü e, ilgi çekecektir eminim. Ee, kısa bir aradan sonra yine birlikte olalım efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hidrellezi, Hızır İlyas konusunu e, konuşuyorduk. Bayağı da e, İş açtı. ayrıntılı bir... E, Konu oldu. Konu oldu. İnşallah herhalde. kalıcı bir eser olarak da kalır yarın bir gün. Her dakika konuşulmaz bunlar. Ama şimdi İmam Rabbani Hazretleri'ni ziyaretlerinde kendilerine sordum diyor. Siz hiç ölüm tatmadan ilk yaratıldığınızdan beri hayatta daim misiniz? Yoksa sizin hayatınızın şekli nasıldır? Ki o güne kadar da yani ekseri tasavvuf eline göre hiç ölüm geçirmemişler. Olarak bilinir bu iş. Ama İmam Rabbani Hazretleri kendilerine sordum diyor. Yani bu da tabii e, biz kesinlikle buna inanıyoruz. Ama bir insan şu ana kadar ölmemişti, hayattadır şeklinde inansa diğer eh, ehlullahın ve ulemanın görüşlerine göre o da eli sünnete muhalif bir şey olmaz. Çünkü onların da demin dediğim gibi hüccetleri var, delilleri var. Ama ölümsüzlük atfederse biri o Kur'an'a muhaliftir. Yani sonunda da ölmeyecek gibi bir şey haşa o Küllü nefsini daha katil Her canlı ölümü tadacak ayetine de çatar. E, demin dediğim ebedilik vermedim kimseye. O ayete de e, zıt düşer. Onu kimse söylemiyor zaten. Onu beyan edelim. De dediler ki Kadir ve İlyas Aleyhisselam biz dediler vefat etmişiz. E, yani o dönemlerde artık işte, Zülkarneyn döneminde şu, ha, uzun yaşamış olabilirler. Biri işte Hadır aleyhisselam zannet 400 sene kadar gördü. Yani normal hayatı da 400 sene falan. Yani o zamanlarda normal mı 400 sene, 800 sene. Yani Nuh ama <gülüyor> Kavmi içerisinde peygamber olarak 950 sene kaldığı ayetle sabit. Yani yaşan şey değil, ömrü değil. Kavminin içinde kalışı 950. Çünkü bir de tufandan sonra e, yaşaması var. Yani 1250 sene kadar. Siyer'de geçer kitaplarda. Ama 950'ye inanmak şart ayet var. Dolayısıyla bu nasıl olur falan diye denemez. E zaten Adem Aleyhisselam'ın da 940 sene kadar 1000 seneydi işte. 60 senesini yok 960 sene 40 senesini Davud Aleyhisselam'a bağışladı. Davud Aleyhisselam'ın ömrünü 60 gördü 40 ona verdi Davud Aleyhisselam 100 oldu falan. O da sayı hadiste var. Dolayısıyla bu ömürler normaldir. O zamana göre, zemine göre. E, biz diyor, normal hayatımızı yaşadık, vefat ettik. Fakat bizim ikimize allah Teala şöyle bir fark verdi. Nedir o? Ruhlarımıza ki herkes öldükten sonra ruhu ölmüyor. Zaten bunu devamlı söylüyoruz. Ruh ölmüyor. Hani Yunus Emre'nin bir beytinde var işte, ölüm bu hmm. hayvanadır. İnsana ölüm yok gibi. Yani hayvan dediği bedeni kastediyor. Ölüm bedenedir yani. Ruhla bedenin ayrışmasından beden ölüyor. Yoksa ruh ölmüyor. Yani zaten ya cennet bahçesinde ya cehennem, çukurun, kabirin bu manası bedene göreden ziyade ruha göredir. Yani berzak döneminde mahşer kurulmadan, sura üfürülmeden, yani ikinci suru kastediyorum. Çünkü birincisi her şeyi öldürmek için. Arada 40 sene geçer. Beynin nefkateyn erba'une sene. iki üfürüş arasında 40 sene var. İkinci üfürüşü kastediyoruz. Diriltme üfürüşü. Dolayısıyla insanın ölümünden, İkinci sura, sura ikinci defa üfürülüşüne kadar geçen süreye berzak diyoruz. Buna berzah dememizin sebebi hayat ruhanidir. Ruhaniden kastımız nedir? Yani yine orada ruh ölmediğini gösteriyor. Ya nimettedir ya azaptadır. Ama nimeti de ruha yöneliktir, azabı da ruha müteveccihtir. Buna da örnek olarak ne konuşuyoruz? Rüya alemindeki, rüyadaki sevinçler ve mutluluklar ve zevkler Rüyadaki bunaltılar, boğulmalar Buna benziyor. benziyor. Ki bayağı da yani ilginç. Çünkü insan rüyada öyle bir zevk alabiliyor ki ihtilam olup kusur icab ediyor. Yani bedene de tealluk eden tarafı var. Ki bu tamamen rüyadır. Ama ne kadar kuvvetli bir şey. Ee efendim, öbür taraftan da kalbi duracak, ölecek. Belki bu uykuda ölenler var. Doktor raporları belki anlamaz bu işi ama belki de rüyada gördüğü bir şeyden kalbi durdu. Hayır şimdi neden? E nedeni olur mu? Niye boğuluyor? Niye terliyor? Niye bağırıyor? Yataktan fırlıyor? Böyle kaç dakika hanımı falan veyahut da hanımını tesel... yok dur ya bir şey yok sakin ol. Öldürüyorlardı beni falan. Niye bedene vuruyor o zaman? O kalbe de vurur o kadar vurduktan sonra çık. Şimdi demek istediğim ben bunu bilmiyorum tıp ben. Ama bunlar olabilecek şeyler. Demek yani ki... Yani böyle bir benzerlik de bu alemi, berzah alemiyle anlatabiliriz evet, diyorsunuz. Anlayabiliriz. Yani bedenin direkt gözünün görmediği kulak duymuyor de olur mu? Oluyor işte. Dolayısıyla bu ruhani bir hayattır. Fakat burada bir fark var. Hadır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam diyorlar ki bizim ruhlarımıza allah Teala diğerlerinden farklı bir özellik ver. Nedir o? Biz diyorlar istediğimiz şekle girebiliyoruz. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Yani azadız, bir sürüz. Kendi bedenimizden ayrıldık. İşte Hz. Hızır Aleyhisselam'ın bir şekilde göründüğüne ilişkin zaten hikayeler, olaylar anlatılır. Anlatılır da doğru ama. Efendim, e, birçok görüşenler var. Bu mütevatirdir. Ta yakın tarihte mesela rahmetli Tarif Hükörükçü Hoca da Hatta bunun, bu hususta bir vazı var yani kürsüden ki Tayyip Büyükürkü Hoca da gerçi tasavvuf eliydi Sami Efendi Hazretlerinin hulefasından evet. da ama e, o da öyle çok zahiri bir alimdi pek öyle hurafelere de pabuç bırakacak da bir insan değildi yani. Ama e, Ladikli Ahmet hmm. e, e, Ah'ın e, kıssaları Hızır Aleyhisselam mülakatları ki herhalde Çanakkale Savaşı'nda mı ne ilk? Bir gazi olmuş, yaralı düşmüş. Orada ilk onu kurtarmış. Hatta ölüm ve terk edilmiş, tek başına kalmış. Hızır gelip onu kurtardı. Bir kıssası da var. Hatta Lamet Ahmet A. ile ilgili e, herhalde var. takip edenlerin kurduğu bir internet sitesi de var. Bir web siteleri de var. E, geçen torunlu geldi bana mübarek. İllerde ziyaret edemedim. Kabrini. Hatta kabrime de Hızır gelir bırakmaz diye de söylüyor. Dolayısıyla mesela onunla ilgili tevatür derecesinde yani en yakın tarihi söylüyorum. Tevatür derecesinde Hızır Aleyhisselam'la mülakatlar var. Yani ustaya bakabilir, bakabilirler. Kitap da, o, o usta bana da geldi bir, bir, bir hediye kitap. E, dolayısıyla Hızır Aleyhisselam'la görüşenleri inkar etmemek lazım. Yalancısın dememek lazım. Çünkü ne dediler İmam Rabbani Hazretleri'ne? Ruhlarımıza Allah diyor, istediği şekle girme özelliği ver. Bakarsın dilenci şeklinde bakarsın, meczup şeklinde bakarsın. E, zengin şeklinde, fakir şeklinde her şekilde gelebilir. Artık o kadar tevatür ki yani hızlı acil kurdular ya. Acil yetişenlerin adına... <gülüyor> Hızır gibi yetişti derler. Yani bu şimdi ambulastan evvel yetişir yani. Zaten bizim bur ambulastan evvel ölüyor kırk Adam kaçan ambulast? Ee, öyle var? yani yarım yani, saatte bir saatte gider. Yarım saatte, saatte gider. evvel en yakın yerden ambulans gelmiyor. Yani Hızır ne demek? Bu şekil bu kadar tevatür yalan üzere zaten tevatürün e, ilmi kelamdaki tarifi nedir? Vevel haberu sabitü ala el sineti kavmin la tesavuru tevatûma al kesib. Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar e, yoğun ve çok ve asırlardan birbirine intikal eden insanların dillerinde sübut bulan haber. E, hal böyle olunca yani bunu inkar etmek, e, Efendim güneşi inkar bedahi bedaheti inkar gibi e, olur. Şart değil ama ben inanmıyorum. Gavurum oldum. Yok kardeşim yani sana biz kafir oldun demiyoruz ama bir gün sıkışabilirsin. E, o da yetişebilir veya yetişmeyebilir. E, dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin görüşü biraz daha e, şeratın zahirine de yakın düşüyor. Çünkü İsa Aleyhisselam hakkında ölmediğine dair hadis var. E, geri kalanlar hakkında da sarih bir hadis ölmediler diye yok. Yani sonra ölecekler diye yok. Onun için İsa Aleyhisselam'ı müstesna ettikten sonra... ...diğerlerindekini tasarruf ruha verilen tasarruf yetki kabilinden ki bazı şehitlere de ki veriliyorsa... Bunların makamı daha da yüksek. Ki peygamber değilse bile sıddık olduğunda şüphe yok ki sıddık şehitten üstündür. Yani bu bekir sıddık radıyallahu anh, makamı şehitlerden üstündür. Sıddıklık makamı. E ki Hızır Aleyhisselam nebi olmasa bile ki peygamber olma durumu da var. İhtilaflıdır. Olmasa bile e, bu makamı ehildir. Yani tasarruf ruhuna verilecek makamdadır. Bu itibarla e, buna... İnanmak lazım. En az bu kadarına inanmak lazım. İstediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde yetişebilir, gelebilir. Burada 6 Mayıs'ın Şimdi, bir şeyi Mayıs var mı? 6 Mayıs'ı gelelim. <gülüyor> bir tarihi, bir anlamı bu, bu var bu mı? Bu mukaddim eden sonra ben 6 Mayıs'ta ilgili hiçbir bilgiye sahip değil. Bilmediğim konuda da konuşmama bir üzüm yok. Ancak ben bunu bu kadar kitap gördüm. Yani Arapçalar ekseri şey diyorum. E, Arapça bu kadar eserlerle meşgul oldum ve bu konulara çok meraklı biriyim. Şimdi bazısının iktisası fıkıhtadır. Bazısının iktisası Değil mi? Değişik konulardadır. Tefsirle de uğraşıyorum ama e, bu tasavvuf, menakıb, fazail kitaplarına çok meraklı bir adamım yani. Hiç böyle altı Mayıs'a dair bir şey görmedim. Benim görmemem de yok olmasın icap etmez. Onu da söylüyorum. Yalnız bir hadisi şerif biliyorum ve dualarım kitabıma koydum. Kitabımın adı Dualarım ha. Dualarım benim demek istemiyorum burada. Kitabın adı Dualarım. Bu kitap benim ilk çıkan kitabım. Arifan yayınlarında bulabilirler. Bunun bereketleri bitmez. Bu, bu kitap her evde hemen hemen her camide şurada burada görülür. Bu çünkü en yaygın olan kitabım budur. Evet. Biraz da bu insanlarımızın işine de geliyor galiba. Şuradan ilkişatlarız şu duayı okuyayım da. Bütün işlerim e, asan olsun. E, tamam olsun. yine hiç okumayandan iyidir. Dolayısıyla bu dualarım kitabımda geçen bir hadis-i şerif var. Bu hadisi şerife göre bu iş biraz zıt düşüyor. Şimdi ben 6 Mayıs'la ilgili bir defa zaten şunu bildireyim ki Mayıs'a göre, ocağa göre dini hiçbir hüküm sabit olmaz. Bir defa sen bunu 6 Mayıs'a sabitlediysen ben sana baştan soru şeridi koyarım. Bir de önünden peşine koyarım. Evet çünkü hicri takvim meselesi hicri var. Değil. Hicri değil. Öbür Mayıs meselelerinde de takvimler muhtelif. Rumi de 14 gün, 13 13 gün oynuyor. 13 gün oynuyor. Bu neye göre bu altı? Şimdi sen geliyorsun, bu takvime göre altı Mayıs dersen, eskiden beri kullanılan takvim bu değil ki, Rumi muteberdir. Mesela, Mart'ın ilk çarşambası diye bir şey geçti, Safer'in son çarşambası hmm. bahsinde. Orada da Mart'ın ilk çarşambası meselesine ben ne yazdım? Rumi'ye göre koydum paranteze. Dolayısıyla çünkü... 150 sene evvel yazılan bir kitaptan not alırken şu andaki Mart'ın ilk bası diye yönlendirirsek Mart milleti olmaz, evet. o zaman karavanaya gider. Boşuna çeker tespihleri yani. <gülüyor> Dolayısıyla şu o duayı o gün okumak için bir de zaman mekan meselesi var dualarda. O halde 6 Mayıs denince bir de bu 6 Mayıs'ı Baz alınca bir defa buradan benim kafam zaten Allah Allah dedim. Ben de Bu sene bunu fark etmiş. Bilmiyordum böyle bir şey. Bu sene herhalde haberlere bir şeylere çıktı. Her sene olur. İşte Edirne'de kakava şenlikleri vardır. Ee, vesaire. Dolayısıyla. Ondan, ondan sonra e, onları bilmiyorum. Buradan bir şüphelendim. Sonra benim sizin bunu bana soracağınızı ben bilmeyerek buraya geldim ama e, şimdi e, bu noktaya geldiğimizde ilmi bir şey konuşmamız gerekirse e, hadis-i şerifte buyuruyor ki Hadir ve İlyas aleyhime yani yerde olan iki zat, ki İlyas aleyhisselam nebi olduğu kesin. Bu iki zat, haç zamanı, zilhicci ayının, yani haç zamanı derken Arafat'ta en azından vakfeye yetişecek ki hacı olsun. <gülüyor> Hızır aleyhisselam da olsa, Arafat'ı kaçırsa hacı olamaz yani. Dolayısıyla haç mevsiminde buluşurlar diyor, hadis-i şerif bu, her sene ama. Senede bir kere buluşurlar. Birisi karalarda, birisi denizlerde görevli. Senede bir kere buluşurlar. O da haç mevsimindedir. Haç mevsimi derken işte Arafat'a yetişse yetişir. Zaten onlar için de uçak mıçak, son uçak tehlikesi yok. Arafat'ta gelirler. Ve diyor, hadis-i şerifte buyuruyor ki, onlar diyor, bayram günü, nehar günü. Bak onda bile ne diyemiyoruz şimdi? Ne diyemiyoruz? Şubat'ın, bu, Nisan'ın busu diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Oynuyor. Evet. Her sene 10 gün beri geliyor. Evet. Dolayısıyla bu senede kurban hacca çattı diyen cahiller gibi <gülüyor> efendim konuşamayacağımıza göre ne diyemiyoruz? Ay yakın tarihte 31 Mart vakasını Rumi takvime göre değil, Miladi takvime göre e, 31 Mart tarihinde aslında 13 Nisan'da olması gerekirken birinci e, sayfasında geniş haber yapan bir gazetemiz vardı. ismi lazım değil. İki yani, sene önce ben hatırlıyorum. Aslında o da Rumi'ye göre değil mi? <gülüyor> Tabii Rumi'ye göre 13 Şimdiki Nisan'da olması hesap, lazım. E, Tabii. Miladi takvime göre 31 Mart vakasını 31 Mart tarihinde oldu derseniz orada i̇şte her zaman işte komik duruma düşürsünüz. E dini meselelerde de bu böyle. Hal böyle olunca bu hadisi şerifle bu iş çatıştı. Niye? Hadis-i şerif buyuruyor ki her sene haç mevsiminde e, Mina'da buluşurlar. Bak Arafat'ta buluşurlar bile demiyor. Demek ki Arafa günü şartı da yok. Yani Arafat'a gelirler ama buluşma noktasını Mina diyor. Yani Mina dediğinden kastı ne? Mina'ya ne gün geliniyor? Ne hangi günü. günü? Yani en evvel gelindiği tamam. Arafat'tan bir gün evvel terviye günü gününe çıkılıyor. O 5 vakit orada kılınıyor öğlenden itibaren. Arafe günün sabah namazda kılınıp Arafat'a çıkılıyor. Sünnet o da tabii. Şart değil evet. ama kuvvetli bir sünnet. Arafa günü Arafat'ta bulunmak şart. Diyor ki yani Arafat'ta demek geliyorlar ki hacı olacaklarını. Arafat'ta varlar ama Arafat'ta görüştüklerini bile demiyor. Buyuruyor ki Mina'da buluşurlar. Yani nehır günü, kurban bayram günü. Her sene kurban bayramının birinci günü ne güne geliyorsa, şimdiki miladiyle, o gün buluşuyorlar işte. Hızrel o gün. Burada 6 Mayıs yok. He, diyor ki yalnız orada diyor birbirlerini ihramdan çıkarken tıraş ederler. Hadis-i şerif var. Bir detay da var. O onun saçını tıraş eder, o onun saçını tıraş eder diyor. Yani ihramdan çıkılıyor ya, ilk şeytan taşlanıp da kurban kesilip, saç, baş, tıraş, başlarını tıraş ederler diyor. Ondan sonra bir dua kurlar diyor. Bismillah, maşallah, la suhkul hayr illallah, bismillah, maşallah, la yekşifü illallah, bismillah, maşallah, ma kâne min nimetin fe minallah, bismillah, maşallah, ve la havle ve la kuvvete Bu duayı diyor, üç kere okurlar ve ayrılırlar. İşte her kim sabah akşam bu duayı üç kere okursa, yanmak, boğulmak, yel, sel, bütün afet ve felaketlerden emin olur diyor. Yani onu şimdi sayfası orada verdiler mi? Sizden Vermişler ama isterseniz arayı verip böyle tamam. konuşalım. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile e, sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki sorularınıza da cevap vereceğiz. Ama bir ara verelim bakalım ondan sonra. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz e, sürüyor. Hidrellezi e, konuşuyorduk. Hızır ve İlyas e, peygamberlerin buluştu. Yalnız biz örfü de, kültürü de reddetmeyelim. Şundan reddetmeyelim. Hüsnü itikat. Yani ben Kulumun Hüsnü Zannı'nın yanındayım. Hadisi Kutsisi'ne göre de. Ee, şimdi şu rivayet de geldi. Benim kitaptan arkadaşlar da ben o kitabı 20 sene evvel yazdım. Ee, Ebu talib Mekke Hazretleri'nin Kutül Kulüp isimli eserinden nakletmişim ki İmam-ı Gaziali'nin ihyasının kaynaklarındandır o. Hicri 300'lü falan o. Çok eski bir zattır. Mekke'nin dağlarında ot diye ibadet etmekten sapsarı kesilmişti Çok büyük bir velidir. Orada aldığı rivayette Hızır ile İlyas her gün buluşurlar diyor. Ama ayrılırlarken bu besmelelerle... Onlar için buluşmak zor değil zaten. Manevi olduğu için gidiş gelişleri. Bu demin okuduğum dua ile ayrılırlar. Bunu her sabah okuyana diyor işte yanmaktan, boğulmaktan, bir şeyi çalınmaktan kurtulur. Diye e bir de maşallah ile ilgili dört şey, dua, dört cümleden hepsinde bismillah maşallah diye başlıyor. Hakikaten tabi bu nazara, göze, belalara karşı da kuvvetlidir. Çünkü zaten ayette de var maşallah. Dolayısıyla... Bunu ok, dualarım kitabım var dedim benim. Onun 111. 112. sayfalarında diyor. Tabi bu 2. Ik, yeni baskısındaki sayfayı veriyoruz. Epeydir baskı yenilendi tabii. ama çok evvel eski elinde olanlar varsa takip edip bulabilirler. Firist var çünkü. Bismillah maşallah diye Arapça Firist'te de var. E, bu dua 111-112. sayfadadır. E, her gün buluşma rivati de varsa o zaman 6 Mayıs'ta o günlerden biri oluyor. Ama ona tahsisine dair bir şey görmedik. Evet. Yani sade o güne ama benim demin dediğim Mina'da buluşurlar birbirini tıraş ederler onu ben kesin kaynaklarda gördüm. Dolayısıyla bak orada özel bir tahsis var. Yani bayram günü kurban bayram gününe diye hadiste tahsis gördüm ben. Ama bu rivadede bakarsan her gün buluşurlar. Bu da tamim genel ama o zaman 6 Mayıs'ın tahsisi için bir hücret lazım. Ama ona lüzum yok. Madem umumi her gün buluşu rivati varsa o da o günlerden biridir. Dolayısıyla reddetmeye de lüzum kalmıyor. Evet hayır yani Üst 5 Mayıs. 3 yıldanına göre muamele edilir. Niye Ama 5 şimdi, Mayıs değil? Niye 7 Mayıs değil? Yani o da işin bir başka söylüyorum, tarafı. Ben Yani Evliyaullah'tan biri eski geleneklerimizde Türk atalarımızda da çok meşayih var. Ahmet Yesevi Hazretleri gibi falan Türk meşayihinden. Şimdi bu bizim Türk kültüründe geliyor sanki değil mi? Öyle gibi. E, madem Türk gelenek kültüründe geliyor... Geçmiş büyüklerimizde bizde büyük veliler var mesela. Hani Nefahat-ül ricalinden, tabakatından bahsederken mesela e, hakim ata, zengi ata, zengi ata'yı ciharet ettik Taşkent'te mesela biz. Çok büyük veli bunlar. Hatta Nakşifendi Hazretleri de rüyasında e, bir rüya görüyor, annesine veya nenesine anlatıyor. E, Nakşifendi Hazretleri Fars milletindendi. Şey diyor ki, nenesi tabir ediyor, saliha bir veliye kadın. Diyor ki evladım diyor bu rüyana göre senin Türk meşayihinden istifaden olacak diyor. Bunun üzerine Şahın Akşibendi Hazretleri Halil Ata ismindeki bir Türk şeyhinden 10 sene kadar ders alıyor mane. Şahın Akşibendi Türkler var. Türk meşayihı var. Zaten Atat Türkçe ya. Onun o hakim ata, zengi ata oldu mu Türk oldu anlaşılıyor. Şu Ahmet Yesevi Hazretleri de. Türk meşayihimizin reislerinden. Dolayısıyla... Bu velilerden biri Hızır'la İlyas'ın buluşmasını müşahede edebilir o gün. Yani her gün görüşüyorlar ya, onların birinde Allah'la görüşebilir. Mesela Abdülhalik'i Kucdubane Hazretleri'ne hapsi nefes dersin, nakşi tarikatı, hapsi nefes dersin kim öğretti? Hızır Aysel'e öğretti. Çünkü şeyhine sordu. <gülüyor> Rabbinize yalvarın nasıl? E, yalvararak ve gizlice. Nasıl dedi yani yalvar anladık anladı. Gizlice nasıl olacak. E, dilimden söylesem melekler duyuyor yazıyor. Falan bunu sordu evladım. de bunun izahı yok dedi. Sonra Hızır Aleyhisselam geldi Abdülkadir Hüseyin Hazretleri. Suya soktu. Başını suya soktu. Yani konuşamıyor, nefes alamıyor, bir şey yapamıyor. O vaziyette zikret bakalım şimdi burada dedi. Suyun içinde ona zikretti. Hapsi nefes. Nefesi tutma dersi diye bir derstir bu. Bir sene kadar bundan meşgul olunur seyrisülükte. Nefes tutularak. Böyle kelime-i zikri. E şimdi bu zikri öğreten Hızır Aleyhisselam'dır. Onun için mesela Abdülhali Gucdivani ki nakşibend Hazretleri'nin ömrü yetişmedi ona ama e, büyük şeyhi odur. Silisilede Seyit Emir Külal'dir ama esas e, ta, tasavvufun basamaklarını, makamlarını öğrendiği şeyhi, tavsiyelerini aldığı şeyh Abdülhali Gucdivani'dir. Bir gece bir mezarlıkta e, ziyaretle meşgul olurken mezarlıkta çıktı mübarek karşısına. Ki onun kabrinde değil, Buhara'daki kabrinde çıktı. Halbuki kabri Gucdivan'da. Ee, ve ona bu işleri talim etti, öğretti. Ruhani buluşmada ki şeyhidir. Dolayısıyla e, ben şimdi anladım ki böyle bir günde Türk meşayihinden biri Hızır İlyas Aleyhisselam'ın mülakatını müşahede etmiştir. Bunu ihvanına demişti olabilir. Ahmet Yesevi gibi. Ama bir ilim olarak bunu demiyorum. Ta tahmin olarak Ama neden bu, Çünkü anene kültür örf böyle rastgele de gelişmez. Yine bir veliden bir yerden kaynaklan beslenir. Ben bunu yani bağlama açısından söylüyorum. Bu da bu kadar birisi de çıkıp da koca karının biri de bunu çıkartmaz yani. Bu işler mutlaka ulema evliyanın başlatmasıyla başlar. Demek onların mülakatına... Tabii bu işlerin içerisinde hurafe karışamaz mı? Hurafe karışır, şuna karışır. Adetlere ilk başta çıkmalarına çok karışamaz. Çünkü gelenek çok eskiyse o noktada pek hurafeler itibar görmez. Yani yayılmaz. Onların mutlaka bir kaynağı olur. Ama sonradan ilaveler çok olur. Yok işte ateşin üstünden atlamaktı, dans etmekti, göbek atmaktı. Bunlar evliya işine benzemiyor tabii ki. Ulema evliya işine benzemiyor kalkıp da. Dolayısıyla Hızır İlyas aleyhisselam buluştuğunda dualar o gün kabul oluyorsa da göbek atarak da bir dua kabul olunduğuna dair bir rivaat yok. Hayır neydi? Otur o zaman zikret, Kur'an oku, namaz kardeşim yani. <gülüyor> Hayır bir göbek atan, attıran dede mi öyle bir şey? O mi? Hazreti Ethem dede, gömleği keten ha, dede işte ha. bir kaybın var eğer onu bulursan on göbek atam dede. Böyle birkaç mesela şimdi böyle bir şeyler de rivat edilir. Ya kardeşim kayıp bulma duası varken şimdi göbek atmaya da ne gerek var ya? Yani şimdi bunun da kaynağı var diyemem. Yani <gülüyor> herhalde Ama biraz. Ama <gülüyor> nenelerimizden ne, duyduk bunu da. Bunu da ben büyük geçmişlerden duydum ben de bunu. Mesela. işte böyle kurafe de olabilir. Şey de olabilir. Ama ya cami'a kayıp duası var. Denemişim. Kendi kaybım değil. Kimin kaybı olsa anında okusam anında buluyor. Ama 5 dakika 10 dakika içinde. mutlaka buluyor. Yüzlerce delilim var. Ama hadis sahih. Bütün insanları kıyamet günü buluşturacak Allah diyor. Kayıbımla benim aramı buluştur diyor. Dolayısıyla böyle ayet hadiste var bunlar. E bunlarla ben amel ediyorum. E sen bile bir sıkıntın var. Evde bir çocuğun bir şeydi kaybolsa baba bir kayıp daha sok bana. Ben oturduğum yerden okurum orada bulur. Yoksa dolanır iki saat bulamaz. Ama bu hadiste var. Tefsirde de yazdık bunu. Uğur Turkan'da kaynağında da yazdık. E dolayısıyla bunlar hurafe ah, denmez. Ama şimdi burada benim anladığım, madem her gün buluşma rivayeti, kültür Kulüp kitabı muteberdir geçiyor. O güne denk gelen bir görüşmeye müşahede eden bir zat bugün dediyse ondan duyanlar da o günü kayda alıp da üstadımızın bu mülakatı müşahede ettiği gün itibariyle teberrüken. Belki başlangıcı bu olabilir diyorum. Ansiklopedik bilgi gibi konuşmuyorum burada da. Yani bu olabilir çünkü bu kadar yaygın örf rastgele de çıkmaz. Yani her gün buluşma rivati bu işi kurtardı. Bu işi kurtardı. Her gün buluşmaları bu işi kurtardı. Ama ve lakin, burada mühim olan zaten nedir? Efendim yapılan fiillerdir. <gülüyor> yani o gün ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsan, zikrediyorsan, onların ruhuna hediye ediyorsan, onlarla tevessül ediyorsan, onların yüzü züğrümetine Allah'tan bir şey istiyorsan, bunlar meşru işlerdir. Ama madem hıdrellez, ben de kalkayım oyun havası düm, def dümbelek çalayım, söyleyeyim. Öyle hazır alsınlar gelip de sana pek yardım edecek bir durumda görünmüyor o zaman bu insanlar. Hayır işte istekleri olanlar onları kağıtlara yazıp işte bir şeylere hazırlamalar ee işte koca bulamayan kızlar ee ev almak isteyenler. E Yazdık dergide ya evlenemeyen kusur olan, doğuramayan, bu kadar ayet var hadis var yani bu kadar kolay şeyleri yapmıyorlar. Yani bir şeyler ben de duydum, bir şeylere yazdım Bu yeni duydum ha, bu yaşa geldim, bu sene duyuyorum bunları ya. Hani biraz, Her de biraz kanallar bu biraz işlere ilgilenmeye başladı, olabilir. ondan yani yayıldı mübarek. Geniş, Yoksa bu işler vardır ama, hep kadar, vardır ama bu kadar yaygın değildi. Şimdi bu kağıda yazdım da çıktı da oldu da bugün ben baktım ismini vermeyeyim. Çok önemli bir kanal, yani haber kanalı bir de, magazin değil haber kanalı, Hıdrellez programında bir kadını çıkartmış, ona sorular soruyordu. Yani böyle bir şeyler olmuyordu ki geçen seneler. Yani sorular soruyordu o konuda. Demek ki bunlar da kültürü yaygınlaştırıyor. Neyse boş ver Noel Baba'nın yayılmasındansa direniş yayılsın. değil yani evet. Yine örfe uyuyor bir daha. Biraz tane. da e, roman vatandaşlarımızın tabi bunu kutlamaları e, çok daha renkli oluyor galiba. E, yani, olabilir. Herkesin e, bir her yiğidin bir yurdu işi e, var. Onların yurt işi Markli daha yoğurt iş, cazip bir. E, daha cazip olabilir. E, efendim bir ara daha e, vermemiz gerekecek. O arayı da e, Reklamlar çok kısa ama atlatmasınlar. E, ha. Evet reklam süresi çok kısa. E, sohbet sırası da e, de haliyle e, ona bağlı olarak kısa. Daha sık aralıklarla reklam veriyoruz. Herhalde reklam süremiz tamam mıdır arkadaşlar? Evet. E, o zaman kısa bir arayı verelim. Ve Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edelim. Şeyin... Değerli Zicler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sıdrelleze noktaya koyduk. Bir hayli uzun bir... Ödrellez bölümü oldu Bunu galiba. Bunu her sene yayınlarlar. Bir daha da bizi konuşturmasınlar. Bu yani. <gülüyor> Ay bir daha sefere daha hazırlıklı, e, yani hazırlıklı olursa bu kadar, bu herhalde. Bu e... yoğurttan bu kadar ayağın çıkar. Ya. <gülüyor> çarkala çarkala ne yapacağız <gülüyor> daha? O uyduramayız ki yani biz. Şey yalnız o benim dediğim birbirinin başını tıraş ederler. Ve Mina'da her sene buluşurlar. Hadis İmam Suyuti'nin cami ölü hadiste. Yer geçiyor. alıyor. E, cami ölü hadis. Yani cami sağır, cami sağır, cami kebir diye geçer ya. Suyuti'yi almış ama Suyuti esas kaynak değildir. Orada da başka kaynak illa vardır. Bakmak lazım. İmam-ı e, Münavi vardır meşhur. Feyzul Kadir. O da canus ı sarı Onda da geçiyor. Benim anladığım kaynaklardan daha evvelki kaynak Deylemi. Müstedi Firdevs diye meşhur muhaddis Deylemi var. Onun kitabında da geçiyor. O benim dediğim. Ama bu benim dualarım kitabındaki şey. Mühim olan dua aynıdır her yerde. Okunacak dua aynıdır. Ama o her gün buluşurlar. Dibahati. Benim daha önceden aklımdan size söylediğim rivatin kaynakları bunlar senede bir Mina'da buluşurlar İhram'da bir de böyle der, bir rivayet başlarını ediyor, evet. evet şimdi e, bu hafta çok konuşuldu hala da konuşulmaya devam ediyor muhtemelen daha da uzun süre devam edebilir. başka olağanüstülükler yaşanmazsa Usame Bin Ladin konusuna da değinmek istiyorum 10 e, senedir işte e, 11 Eylül 2001 e, tarihinden bu yana e, üretilmiş bir e, figür var e, Usame Bin Ladin ee, Tabi Usame Bin Laden'in e, yine Amerikan kaynaklarına bakıldığında böbrek yetmezliği e, gibi bir hastalığının olduğu zaman zaman e, diyalize girdiği filan e, yönünde de e, bilgiler var. Ona rağmen 10 on yıl bulunamaması yakalanamaması filan gibi e, bir sürü kuşku dolu e, tarafı da varışır ama sonuçta e, Amerikalılar tarafından katledildiği anlaşılıyor. Örgütün de bunu kabul ettiğine ilişkin e, ifadeler bugün ajanslarda e, yer aldı. Bugün e, ben de onu duydum. Ama e, şöyle bir durumda söz konusu e, cesedi gösterilmedi. Bir photoshopla yapılmış fotoğraf olduğu daha sonra ortaya çıkan e, kısa süreli bir görüntü var ve çelişkili beyanlar. Çok çelişkili. Yani silahsızdı ama direndiği için diri yakalanamadı. Evet. Yani Şimdi... silahsızın direnmesinin ne kadar manası var? Kızına atfen e, bir takım ifadeler El Arabiya televizyonunda yayınlandı vesaire. O tarafının ötesinde... Baştan de, efendim hanımını kendine siper yaptı. Ne kadar korkakmış imajı verilmek istenirken. Sonra hanımı direndi, yok hanımını efendim, ayağından vurdum. Yok efendim böyle değil, siper yapmadı, yanlış oldu. Serapa yani. Çelişki. Ne beklenir kafirlerden? İşin o tarafı bir yana. E, derken... Tenakuzu Atı e, Amerika. Dini töreni de yaptık ve denize gömdük. İfadesi gömdük var. Değil, bir attık sonra bir de gömdük ifadesi. Yani sonra. işte ağırlık konarak ayaklarına denize attık öyle. Yani. 40 dakika bir defa denize defin 40 dakika vurulması sürmüş. 45 dakika cenaze merasimi sürmüş. Falan falan da, falan. Tabii o falan. esnada dini töreni yapacak bir e, hoca efendi veya en azından lüzum yok. bir cenaze vardı, namazı kıldıracak Müslüman, Müslümanlar var. bulunabilir belki. Onlara yaptırıldığını varsaydık ama ona ilişkinde bir beyan dışında bir emare yok. Yok işte fotoğrafı açıklayalım, gösterelim göstermeyelim karar almışlar. Türkiye'de, Pakistan'da, Afganistan'da gıyabi cenaze namazları da kılındı. Ben iki şeyi sormak istiyorum. Bir benimle alakalı neresi he ben de ona evet, yani ayet yok hadis yok çünkü bu hususta. <gülüyor> Ama işte ben bir eden bir tarafı yok. Tırnak içinde bir İslami terör e uzun süredir e böyle bir kavram Müslümanlarla İslam'la terörü yan yana koyan Efendim Afganistan'ı Pakistan'ı işgal etmek için uydurulan üretilen şeylerdir. İslam'da terör olmaz. ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasaklamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem masum insanların canına kıyılmaz. Efendim kaç defa beyan ettik rastgele ortalıkta şey harp yokken savaş yokken müdafaayı nefis yokken efendim, efendim otobüs patlatılmaz Efendim bir bankanın önü bilmem konsolosluğun önüne bomba koyulmaz Bunlar İslam'da olan şeyler değil kitapta yeri yok caiz değil e bir masumun ölümü bir suçsuzun ölümü bütün dünyanın ölümünden öldürülmesinden daha büyük günah. E yani kerime ne diyor biz Kur'an'a bakarız. Men katile, nefsen, bir gayri nefsin öfesedim filardın. Bir canı öldüren. Ancak öldürmeye müsaade ettiği nokta şu iki şey. Kısas icab ediyorsa, o bir adam öldürmüşse katilse kısas gerekiyorsa müstesna. Onu da kısası da devlet uygulayabilir. Şahıslar kısas uygulayamaz, kan davası çıkar. Mahkeme şer'iye kararıyla. E, hükmedilir kısasa. Yoksa sen öldürdün ben de seni öldüreceğim diye şahıs yapamaz. O da haram. Demek ki kısası mucip bir durum yokken ya da yeryüzünde bir fesat durumu yokken. Mesela fesada örnek vereyim. Hani adam katil değil. Bil fiil katil değil ama fesat. İşte burada fesadın tanımlanmaya Hayır, fesadın ihtiyacı Fesadın tanımlanmasına var. ben şimdi misal veririm. Ama şahıstan bahsediyoruz. Yani Amerika müfsittir. Siyonistler fesatçıdır. Denerek sen Amerikan her Amerikan vatandaşını veyahut her e, Yahudi'yi öldürebilirim diye böyle bir şey var mı ya? Bu cahiz değildir. Biz burada bak, ayeti kerimede diyor ki Hayır, nefsen... Burada şöyle bir anlam da çıkabilir kurduğunuz cümlelerden. Ee, her Amerikan ben vatandaşı yok, ben her çeviriyor. Yahudi derken efendim hani bunun faili bunun veya fa bu bunun projenin uygulayıncısı ben... siyonizmin temsilcisi kişi Hayır temsilcisi de olmaz. Şimdi bak burada durum şudur. Sen gelip de efendim Irak'ta adamın evini işgal edersen vatanını yurdunu işgal edersen direnme hakkı da var heh, o zaman huku, o adam huku. birini öldürmese bile fesat için gelmiştir senin vatanına tecavüz edip de yani işte Çanakkale'deki durum huku, gibi hukuna. Rusların efendim Karadeniz'e girmeleri gibi değil mi bu gibi durumları söylüyorum. Ben deminki lafımın tersinden mefhumu muhalif hüccet değildir aslında bizim hanefide ama tersten cümle kurulup mana çıkarılmaz. E, ama siz tabi işi şerh etmek sadedinde bunu bana ilettiniz de ben zaten onu diyecektim. Bir adamın öldürülmesinin, mubah olmasına iki sebep koydu. Bu ayette iki sebep koydu. Başka hadis-i şerifte üç sebep var. la يَحِلُّ دَمْ اُمْرِيٍ مُسْلُمُنِ اِلَّا بِيِحْدَىٓا فَلَاسٍ Hatta Hazreti Osman'ı şehit etmeye girdikleri zaman evine Müslümanım diyenler girdi onu şehit ettiler. Onlara şu hadisi rivat etti. Müslüman'ın kanı e, üç şeyin dışında helal olmaz. Ama o şimdi dediğim demin dediğim o Müslüman kafir genel. E nedir? E, evliyken zina ederse yani evlilik geçirmişken diyelim zina veya riddet dinden dönme İrtidat, bir de adam öldürme, kısas. Hz. Osman da dedi ki ben bunların üçünü de yapmadım. Beni ne hüccette öldürüyorsunuz diye sahih hadiste geçer. Şimdi burada da bir nefsin katli ya yeryüzünde fesat çıkartmış olacak, şey, adam öldürmüş olacak ama o da mahkeme kararıyla kısas tatbikine hüküm çıkarsa meselesi var ya da fesat. Fesadın da tabiri yani izahını yapmak istiyorum. Çünkü herkes bu fesat çıkarıyor deyip de kalkıp buna. Zaten hiçbir zaman için şahıs uygulayamaz. Her halükarda uygulayıcı kimdir? Mahkeme kararıyla devlet olmalı. Şahıslar münferit olarak ilk bu zaman bunları tatbik edemez. Bir defa bu kesin. Fesat da şudur. Şu andaki teröristlerin durumu. Yani askere, Mehmetçiğe, polise. Bak şimdi taradılar polisi başbakanın konvoyunda. Allah rahmet eylesin şehidimize. Efendim adamı taradılar. Adamın ne suçu var? Hiçbir şey yok. Tararken adam öldürdü şimdi. Ha şimdi olduk katil. Bu adam katil olmasaydı yani. Polis şehit olmasaydı. Bu adam yine de neydi? Bu terörist. O pusu kuranlar. Birinin silahından çıkandan diyelim ki polisimiz şehit oldu. Değil mi? Öbür üçü. O da müfsit. İlla adam bil fiil öldürmediyse de. Onu da katli var. Ama hükümet mahkeme kararıyla yani. Şimdi tabii idam yok ama idam olsa bu karar veriliyor. Verilir yani bu durumda. E şimdi senin bil fiil öldürmen ayrı bir şey. Öldürmüyorsun ama ne yapıyorsun? Milleti korkutmak, ürkütmek, can güvenliğini tehdit etmek değil mi? Teröristik yani eşkıyalık dediğimiz. Yol kesme bilmem mi. İnde ma cazza alladine yuharibunallaha ve rasule ve esaeu fel ardı fesada Allah'a ve peygambere savaşanlar yeryüzünde fesat için dolaşanlar. Bunların cezası nedir diyor Maide suresinde. E yuqattelu idam edilecekler, musallebu buya sallandırılacaklar daracında, ev tukattaydi min varculu min hilaf yahut da çaprazlama elleri ayakları sağ el sol bacak kesilecek ev yun minel arz yahut sürgüne gönderilecekler. Dehal kelum hizbun fid bu onlar için dünyada rüşvaylıktır velon fil onlar için ahirette büyük azaplar var illallezine tabu min qabl an ama siz onları yakalamadan kendileri tevbe edip gelip devlete teslim olunlarsa müstesna diyor. Sen yakaladıktan sonra tevbe ettim dese cezadan kurtulamaz. Bu cezaların birini tatbik eder devlet. Ama sen yakaladıktan sonra tevbe ettim derse kabul değil. Tabii Ama dinin kendi hükmünün... gelip teslim olduysa başka. <gülüyor> dinin hükmünü söylüyorsunuz. E, ayet okuyorum hepsi. Tamam. Bütün okuduklarım ayet. Bir adam adam öldürmemişse yahut yeryüzünde bir fesat çıkartmamışsa sen de bunu kalkıp öldürdüysen feken nemakat eden nasıl cemiyap bütün insanları öldürmüş gibidir. Şimdi sen bir bomba patlatıyorsun. Bir otobüste. Neymiş efendim İsrail Tel demiş. Burada Siyonistmiş bunlar. Olur mu öyle şey? Sen orada otobüste efendim rastgelen ölüyor. yaralanıyor. Ne suçu var bu adam? Katil mi? Değil. Terörist mi? Müpsit mi? Vatandaşın ne yaptığı belli mi şimdi? Geldiler burada diyelim ki neydi o? HSBC mi ne? HSBC Bankası. Bankanın önünü patlattı. İngiliz konsolosu, e, tamam, şeyde Sinagog'un önünü patlatlar. Ama ben bunların zaten Üsame yapmış, El-Kaide yaptırmış. Ben bunlara inanmıyorum. Yani başka taraf. Ya inanmıyorum derken ben Amerikan menşeliği Efendim, veyahut da siyonist menşeli haberler, basın yayında çıkan isimler, cisimler, şahıslar, bunların hiçbirine inanmıyorum ben. Bunlar kendi teröristünü kendi uydurur, kendi yetiştirir, kendi kurdurur. Neden? İşte İslam böyledir göstermek, ondan sonra da Müslümanın yurdunu işgal etmek için bahane eder. Ben bu ayrı bir konu. Ben İslam'daki bu işin hükmünü ayrı konuşuyorum. Ama bu şahıs mı yaptı, bu mu yaptırdı konusunda Taliban, Maliban, şudur. Ya bunlar Hanefi mezhebinden diyoruz. Hanefi mezebin olan diyorlar. Ya Hanefi mezebinin Kur'anı bizim Kur'an değil mi? Hayır Taliban değil zaten, El-Kay'de hani o. Anladım e, da Taliban ben şeyden Taliban Talibanla zaten şu anda. E, şimdi de diyor ki, Molla Ömer diyor. Var. ikinci hedefimiz diyor. Amerika'nın elçisi öyle söyledi. Evet. Hemen isim veriyor. Yani adamın ne yaptığını biliyor muyuz ki? Kimin ne yaptığını biliyor muyuz? Adam teröristi buluyor, hemen yerine vekili kim onu atıyor. Şimdi bugün uydurmuş Eymen Zavahiri öldürttü diyor, cezayı diyor. Bugün öyle şu anda haber çıktı bugün. Bilmem ne bilmem. Bunlara inanılmaz. Efendim kardeşim ya evle zina ey Müslümanlar siz müminsiniz inceakun fasikun bine beyin fe tebeyyen. Fasık bir haber getirirse araştırın. araştırın. Bırak fasığı ya kafir getirirse ya da gavurun en büyüğü getirirse ekferul kefere. Araştırın değil pirenin anasına kadar araştırın. Hiç inanmayın diyor Kur'an. Ondan sonra şahıslar üzerinde konuşulmaz. Bak ben siz bana bir şahıs adı veriyorsunuz. Ben farkındaysanız hiç de şahıs ismini konuşmuyorum. Niçin? Ne yaptığını bilmediğim için. Dolayısıyla en tusi kavm ve bir cehaletin bilmeden bir kavim, bir toplum, bir fert hakkında bindirirsiniz. <gülüyor> Yaptığınız ahirette de dünyada da pişman olursunuz diyor Kur'an. Onun için ben şahıslardan konuşmuyorum. Hiçbir memleket, millet, toplum, şahıs konuşmuyorum. İslam'daki hükmü konuşuyorum. Bunu Müslüman yapar mı yapmaz mı siz? Bence yapmaz. İstihamı yaşayan şunu bunu yapmaz. Konuşalım. Yani ne demek? <gülüyor> Defin konusu Rastkele var. Rastkele bir yeri patlatırsın, orada Heseçbirçinin önünde mi ne bilmiyorum. Hafız öldü bir tane bizim arkadaşlarımızdan. Bir genç Hafız öldü orada rastladı. Yoldan geçerken çocuk öldü. Kaç tane Müslüman öldü? E, Müslümanı bırak. Türkiye'de bulunan Ermeni vatandaş, Yahudi vatandaş, Hristiyan vatandaş. Ermeni yani Hristiyan demek. E, bunlar zimmidir yani hem vatandaşlığı var. E efendim, devletin bunlara verdiği zimmet var. Yani güvence var. Velev ki turist gelmiş pasaportlu. Bu da zimmettir. E men katale el cennet. Zimmi diyor. Zimmi bir kafir ya, Müslüman değil. Onu öldüren bile cennetin kokusunu duyamaz. Ve nereye hallehu ced bin mesulati Tirmizi hadisinde geçiyor. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Kabirden kalkan adam cennete 500 sene mesafe olsa cennetin kokusu gelir. Ama diyor zimmiyi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Çünkü burada milletin, devletin zimmet ve güvencesiyle ki Osmanlı'da daha çok bu zimmi statüsü evet. gelişkinidi. Onların hakları var. Dolayısıyla bu hakları İslam vermiştir. Bunlar vatandaştır. Böyle öldürmek edilmek için. Şey. Onu bırakalım. E İsrail'de Tel Aviv'de bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Niye? E, masum insanlar var. Efendim Müslümanlar aslar manasında konuşmuyorum. Yahudi de olsa. E sen onu durup dururken Yahudi diye adam öldüremezsin ki. Cık. Amerika'da da olsa Tel Aviv'de de olsa öyle ortadan batlatmak. Ancak bu iş nerede olur demin dediğin gibi? Kalkıp senin vatanını işgal eder. Gazze'ye girer. Efendim Gazze'de Müslümanların evine. Karısına çoluşunu tasallut. İşte benim Irak'ta misli yaşandı. Allah vatanımızı, İslam vatanlarını kafir işgalinde muhafaza etsin. Amin. Bu gibi durumda meşru müdafaa veyahut da direnme en nihayetinde o zaman Kurtuluş Savaşı neydi? Yani Kurtuluş Savaşı meşru değil miydi? Şimdi bunu bile meşru görmeyen yazar çizerlerimiz var. Değil mi? Evet. Bırak gelsin diyor ya sana ne İngiliz mi İngiliz diyor. Ne adamla ne savaşıyorsun diyor. Yani şu anda Kurtuluş Savaşı hakkında soru işareti koyanlar var. Ben rastlıyorum, şaşırıyorum yani. Bu vatan bizim vatanımızken adam gelmiş işgal etme. Efendim sen bu, bu nasıl senin kutsalına, camine, ezanına, namusuna, mukaddesatına işte o zaman nene hatunu, sütçü imamı bilmem nesinin ne kadar meşru bir direnişi başlattıkları kabirlerin nur olsun iyi anlaşılıyor. Ancak böyle bir durumlarda bu gibi müdafalar olur öbür türlü burası gavur diyarı e ee, istediğim yere bir şey koyabilirim. Patlasın. Böyle bir şey olabilir mi ya? İslam'da böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu da hemen Ama bunu Müslümanlara atfetmeleri de asla yakışık. Defin al. meselesi var. Ee, yani rivayet o ki e, denize dini e, merasim yapıldı. Olur mu ya? Denize atmak, denize atmak diye İslam'da hiçbir şey yoktur. Denize niye atıyorsun? E, gömülmesi lazım. 45 dakika merasim yapana kadar 5 dakikada göm. Gizli bir yere göm. E, gizli bir yere göm. Yani anıt mezar yapmasınlar da örnek olmasın da falan filan. E bu şimdi daha örnek olur. Saçma sapan işler. Yani kafirin mantığı mı olur? Aklı olsa Müslüman olacaktı zaten. Gıyabi cenaze namazı konusunda da bir Ama ve lakin gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebinde yoktur. Diğer mezheplerde vardır. Hanefi'de de taklit etmek caizdir onları. Gıyabi kılınabilir. Kılınabilir. Kılınabilir. Yalnız o denize atma şeyini ben bilmiyorum. Yalnız burada çok dedikodu var. Yani dedikodu olarak ben mesela Yalçın Topçu muydu? Muhsin abinin yerine gelen. Yalçın Topçu. Orada e, geçen bir haberlerde dinledim. Pakistan'daymış o ara. Evet. Bir hafta kalmış orada Muhsin Yazıcı köyü kurmuşlar falan. Onlar anlattı. Orada yani şeyde dinledim. Onlar haber... Bosna'da da zannediyorum öyle bir faaliyet e, yaptılar. Evet yapmışlar Allah mübarek etsin. Hayırlı yapsın hizmet edenlere duacıyız. E, dedi ki bizim orada duyduğumuz. Spiker e, sordu yani siz orada ne duydunuz oradaydınız dedi. Duyduğumuza göre dedi bir hafta evvel ölmüş dedi. Yani bunlar öldürememişler dedi. Mesela onu ben haberler yani haber derken bir programda duyduğuma göre söylüyorum mesela e bir kısmı kanserdi kanserden evvelce öldü. Zaten 10 e, sene evvel duyduklarımıza göre böbrek yetmezliğinden mağaralarda bile diyaliz, böyle bakıtlar içine falan ki yüzünden de yani şeyde gördüğümüz kadarıyla sanki. Bir, gerçi çok renkli bir çekimler olmadan anlaşılmaz ama evet. hastalıklı gibi bir şeyi 10 sene evvelden beri görünen görüntüler vardı. Onu bilmiyorum. Yalnız şey beni işkillendirdi mesela. O babanın cesedi elimizde sözü. Mesela yani cesedi elimizde biraz bana antika geldi laf olarak. Hayır Çünkü önce neden? görüntüleri de vereceğiz. Çok tartışma oldu filan dediler. Sonra hayır vazgeçtik. Bir de DNA meselesi de beni işkillendirdi. DNA'ya evet. ne gerek var meselesi. Ve şöyle de bir rivayet var. Ölmüş oraya bahçeye gömülmüş. Bunlar, evet, öyle bir rivayette var. Bunlar cesedi elde ettiği için cesedi elimizde dediler. Yani emin oldukları. Ha emin, ondan dolayı belki çürüme, çürüme bozulma gibi bir durum var ki de yani DNA ne iş? Çünkü 10 senedir Amerika bunun hücrelerinin şeyini bile biliyor, bilmesi lazım. 10 senedir bundan yatıp kalkıyor. Yani bu kadar çocuğu moci var İngiltere'de her yerde. Dolayısıyla yani DNA meselesi de beni kuşkulandırdı. Şeyle kuşkulandırdı. Ama e, sözlerin de çelişkisi, resmin de gösterilmemesi, resmi bırak, video bile gösterilmeliydi. Onlar videosuz hareket yapar mı? Yani vid, resim bile, Muhakkak resme çekilmiş. bile inanılmaması lazım burada. Video istenir, bu kadar bir operasyon. E, videoyu bırak, resim bile yok. Ondan sonra da birisi yazmış oraya geçen yine bir haber kanalından biri mesaj göndermiş biri de. Onu okudu şey. Oradaki bir kerim biri. Kan alışma falan vermek istemiyorum. Bir hikaye var ya nedir o? Şu balta nerede? Şu ormanlarda Balta kesti, balta nerede? Aa. Ne oldu öyle bir laf var? O balık içti, şu içti, su nereye gitti, şudur budur onu okudu adam da. Bu da buna döndü dedi ya falan. Milletle güldü yani katılımcılar. Hakikaten öyle oldu yani şimdi. Ama kuvvetli ihtimallere göre önceden öldü. Belki de eceliyle öldü. Yok zaten o, o daha kuvvetli. Çünkü kanser şeyi, böbrek durumu şaireler var. Ama şimdi bugün haberlerde diyor, bir hafta evvel yaptığı bir konuşma. E tabii konuşmayla iki hafta da olur, bir hafta denir de yayınlanacakmış diye öyle bir şey. Şimdi yani o tevatür epeydir ama henüz yok. Buraya gelmeden evvel öyle bir haber dinledim. Çok rivayet var. Bazı rivayetlerde ölmedi, Irak'ta diyorlar. Şimdi lobiler yanlış bilgilendirir adamı. Adam kalkar öldü der. O nasıl seçime yakın? Bir de adam çıkar yeni bir kaset. Gel aşağı. Devrilir. Falan. Yani ben bu işleri Fasık size bir haber getirirse araştırın. Ya kafir getirirse ne kadar karıştırın demektir. Yani. <gülüyor> ben size dinin hükmünü söyledim. Evet ben de onu sordum. Ben kimin ne yaptığı ne yapmadığına dair hiçbir habere inandığım yok. Çünkü ne tanışlığım var ne şahitliğim var. Gözümle görmedim. Kulağımla duymadım ancak Amerika menşeli haberlerler. Ben bunlara inanmak durumunda değilim. Evet kolay kolay inanmam diyorsunuz. Yani Müslümanın yapacağı işler de değil. Rastgele bomba patlatmak bilmem Yahudi öldürmek. Bundan hiçbiri sevap değil. Öyle durup duran kafir de olsa insanlar öldürülemez, caiz değildir. Hele ki böyle İslam, Müslüman topraklarında zimni durumundakiler de tamamen işte cennetin kokusunu koklayamaz. Bu kadar hadisleri bilen bir Müslümanın yapacağı işler değil bunlar. Evet, yapıp yapmadığı da... Yapıp yapmadığı Allah bizi alakadar etmez. Allah'la arasında herkesin ameliyatı. O, da, ameli yani. o çok e, güvenilmiyor. O konuda da çok bir... Kesin bilgiler de yok. Bilgi yok. Evet. Değerli izleyiciler devam ediyoruz efendim. Sizden gelen sorulara geçeceğiz ama önce bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Tabii artık sorulara geçelim istiyoruz. Ya bir su içemeden reklam bitiyor ya. Ara çok kısa değil mi? Evet. Sohbet süreleri de biraz kısa galiba. Çünkü, kusura bakmasın. <gülüyor> Böyle içerken yerken yakalanırsa kalp oldu. Rezil olmayalım. Ee, ilginç bir soru hocam ilk soru, bir avukat izleyicimizi aramış, demiş ki sayın hocam ben avukatım, işim gereği günahkarları da savunmam gerekirse bu durumda avukatlık yeminime bağlı kalıp savunmalı mıyım, günaha girer miyim? E girer tabii ya, adam hırsızı uğursuzu savunursa tabii günaha girer, yani şimdi bu mecbur mu? Baro Felion veriyor mecbur öyle bir şey oluyor. He? Şimdi ee, eğer Baro görevlendirme yaparsa zana diyorum bir mecburiyet var. Sadece o görevlendirmeye yönelik. Yönelik evet. Ya şimdi tabii böyle herkese bir avukat yani adam katil öldürürken yakalanmış. Ha, yani ya. o e, daha az ceza alsın filan değil ama onun da kendine göre bir, bir hukuku var. var. O, o hukukun ya. muhafazası için. E, değil. Muhafazası. Adamın biri tam cinayet anında yakalanmış falan hemen avukat istiyorum demiş yahu demişler, senin neyine avukat ya, cürmü meşhut demişler. Yahu demiş, merak ediyorum demiş. Beni nasıl savunacak acaba demiş ya. Yani çünkü bir yalan uyduracak demiş yani. Ama ben demiş bulamıyorum bunu. Nasıl savunacağını merak ediyorum. Şimdi böyle bir durum var. Bu kişi günaha girer. Suçlu ama onun da meşru bir hakkı var. Yani kalkıp bir işkence yapılıyorsa, bir eziyet yani işkence gibi bir şey yani. işte bunu yapmayın falan onu da bilmiyorum ama e, günaha girmemesi için e, gayrimeşru durumda olanı savunmaması lazım. Ancak baro mecbur eder mi? Ederse o zaman şöyle bir çare var. Gidecek adama diyecek ki bak ben doğruyu söylerim diyecek. Onun için sen beni <gülüyor> azlet. Çünkü ben diyecek mesela sen burada katilsin. Veya hırsızsın. Ben de e, yalan söyleyip de seni işte efendim hafifletici mafifletici bir şeyler uydurma uğraşamam. Onun için derim ki bu böyle yapmış. Bu da sana yani iyi olmaz. O zaten duyarsa ki bu beni e, savunacak yere daha teşhir edecek. O da onu azledebilir, o da kurtulabilir yani böyle bir şey. Yani ben doğruyu söyleyeceğim desin yani adam. Tabi burada e, belki şöyle bir ince nokta var. E, Şer'i açıdan mahsuru olmamakla birlikte mevcut e, hukuk düzeni içerisinde e, yasalara uygun olmayan e, şeyler olabilir. Ee, buna uygun örnek aksi gibi aklıma gelmedi e, şu anda. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şeriat. İslam'a harcında... uymaz, hukuka uyar. Hayır, İslam'a uyar da hukuka uymadı. Hı -hı. Muhal farz. Ee, bu durumda... Ama e... O zaten hukuk çerçevesinde onu müdafaa etse bile e, İslam'a göre şöyle, şuna göre böyle diyemez ki. Mer'i hukuka göre suçsa... Davranmak zorunda e, evet. Davranmak zorunda değil. Dese de itibarı olmaz yani. Boşa konuşuyor olur. Evet. Boşa konuşmuş olur yani. Evet. E... Yani şimdi şeyi bilmiyorum mesela şöyle bir durum var. Keçeyine gördüm hanımına tecavüzden çocuğu olmuş. Ha, şimdi hanımına tecavüz diye bir şey çıkarttılar. Kadın. Evet. E bu meryükukta nasıl? Yani bilmiyorum. Var meryükukta. Tecavüz mü <gülüyor> sayıyor? Evet. Yani Yok, kadının bilir, rızası kadının rızası yoksa eşi bile olsa e, rızasına e, muhalefet ederek. E, Birleşse? Birleşse tecavüz e, muamelesi işte görüyor. İşte İslam'a göre işte sana Belki, örnek. Hafletici ha. İşte sana örnek. Evet. Yani Sen, üstelik ekstrem bir uç bir örnek. Ama işte, yani İslam'a göre çok meşru bir hakkı. Ama. Ama e, yani kadının rızası olmadan. Adama, adam onu savunabilir. Kadının rızası olmadan da olur mu? Tabii canım rızası diye bir şart yok orada. O evlenirken razı olup olmayacağını seçecek. Eyvallah. Tamam. Yani evlenirken. evlenirken o zaman adamın tipine baksın. Zorba tipi görüyorsa. Lan bu adam baskıcı baskıcı Ama, de. Anlamadı. Ama bakarsak ki benim gibi kibar, nazik beyefendi bir adam. Uygun, <gülüyor> Eyvallah. Uygundur desin yani. <gülüyor> Örnek güzel Çünkü <oldu> hastayım <gülüyor> derse ben de üç günde müsaade ederim. Hastaysan Allah şifa versin. Ha, bazı adam olur. Hasta, hasta anlamaz ya. E, güzel de işte böylesi ve üstelik cebir varsa. Abicim cebir de olsa İslam'a göre suç değil. Evet. Bu... Sana bir misal buldum. Evet. Üstelik çok şarptır. E, e, Avukatta ne Hafifletici nedenlere gitsin yani. Adam ne yapacak adam? Zina mı edeyim desin yani adam? Benim nikahlı hanımım ne yapacağım desin yani? Yani cebir kullanarak da birleşme yani cebir olur. Cebir derken abicim şimdi cebir Şiddet derken yani. elini kolunu bağlamak, vurmak, dövmek demedik Onu ya. Onu kastediyorum. ya o, o, o kadar. O zaten başka noktadan darba girer. Yani şuna buna biz onlara meşru demedik ki. Ona meşru demedik ama... Benim rızam yoktu da şu da bu da kalkıp şikayet edebiliyor demek ise işte ben size sordum onun için. Tabii, tabii, Bilmiyorum merihuk hukuku da onun için ba, sordum. Bu yeni Ama e, zaten, ceza yasamızda var. Birisi gazetede okuyordum ben orada kulak misafiri oldum da. Hanımına tecavüzden evet. bir okudu. Dün ne ya falan. Onun 2000, için sordum şimdi. 2005'teki ceza yasasında zannediyorum. Ondan önce yoktu. He. Çok emin değilim. O hata yapmayalım. Ama yani, yani merihuk hukuka ya göre burada, burada. ceza yasamıza göre zorla karısıyla birlikte olursa bu e, tecavüz işlemi görebiliyor. Evet. Demek ki biz burada avukattaki konu, e, Allah'ın dinde günah olan bir şeyi savunmayı soruyor bize. Yoksa e, Allah'ın dinde e, günah yapmış bir adamı savunmak günahtır. Biz de ona bunu diyoruz. Özeti bu. Eh. E, bu arada size takdirlerini ve dualarını ileten bir izleyicimiz var Adapazarı'ndan. Bir sonraki yine sık karşılaştığımız soru krediyle ev almak konusunda. Onu sormuş. kaçıncı kere söyledik çok. yani? Caiz değil Hemen hemen her hafta soruluyor. Asla caiz değildir. Faize bulaşmaktır. Şüpheli şeylerden sakının. faizin 70 şube günah duhulu var, etkisi var. çok tehlikeli hadisler var. İşte bazı şimdi infialı uyandıracak ifadeler de var bazı hadislerde. Söylemeyeyim ama günahı örneklendirirken çok ağır günahlara da teşbih var, benzetme var hadis-i şerifte. Sakınmak lazım. Evet. Ee, Akika kurbanını sormuş bir izleyicimizde. Erkek bebeğimiz oldu. Akika kurbanı kesmek istiyorum. Kıza bir, erkeğe iki deniliyor. Doğru mu? Doğrudur. Bunun kesme süresi var mı? Kesme süresi çocuk bu duva erinceye kadardır. Kurban bayramında kessek olur mu? Olur, caizdir. Hisseye bile girer. Evet. Yani yedi hisseden birine niyet edebilir çünkü ibadettir o da. Yani et için değil. Yani etini yiyebilir Akika'nın. Yiyemezmansa demiyorum ama kasaplık et için girmiyor hisseye yani o da bir sünneti icra için girdiğinden caizdir. Bu lüçağına kadar efendim kesilebilir ama bunu zorunlu görmesinler. Bu sünnet ve müstehap kabilindendir. Farz vacip kabilinden değildir. Şart değildir. Değil. Yani. Ama sünnet müstahap da az bir şey değil. Hem çocuğun çoluğun başın gözün sadakası fakirlere de dağıtılır. Sadakaya da niyet edilir. Ee, bir başka izleyicimizde mezar yapıyorum günah mıdır demiş. Şimdi günah değildir, yalnız ne diyorlar, mezar yapmak iyi değildir yani, e yapınca çabuk girersin içine, ya bir rivat var. E ne diyor, لَا تُعِدَّ لِنَفْسِكَ قَبْرًا Kendine kabir hazırlama, nefse لِنَفْسِكَ kabri Kendini kabre hazırla. Büyük bir kelam hakimdir. Fakat İstanbul'da da ortalık karıştı. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden bir mezarlık belli. Herkes hemen hemen oraya gömülürdü. Şimdi bu şehirde adamı atıyorlar bilmem nereye çöplüğe falan. Bazı mezarlıklarında çöplükler mezarlık yapmışlar. Yok avcılar çöplüğüne bilmem ne yani. Çöplükler ıslah edilmiş. Evet. Mezar olmuş fena falan. Bir şey. e, tabii insanlar da. Yani şehre Hayır, uzak ben... olmayın. Fatiha biraz okunan fazla yer olsun. Biraz merkezi yer olsun. Gelen geçen <gülüyor> görsün bana hatırlasın. 70'lerde falan konuşulurken bir kapı e, bilinirdi. Su dışı vardı. Yani öyle Kozlu filan çıktığında Allah Allah Kozlu'ya kim nasıl defnedecek Kim gider filan? dediniz ama şimdi Kozlu çok lüks oldu. Evet. E yani 20-30 milyar mezarlar 20 30 bin liralık mezarlar var. Şehitlikte şurada burada. Yani, Eyüp Sultan da kıymetli bir yer oldu. E Tabii taş kabir oldu. Şu var salihin. Ölülerinizi iyilerin arasına gömün. E şimdi kim iyi kim kötü o da karıştı da. Ama e, yani İyilerin arasında, bazı mezarlıklarda tabi Osmanlı'dan kalma, Evliya yakını, yani civarındaki mezarlar tercih sebebidir. Mesela Ebayübelen, Sari civarı. E tabi Edirnekapı da ona civar düşüyor şimdi artık. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahip bir adi şerifinde buyuruyor ki benim e, hesabımdan herhangi biri nerede ölürlerse, oradan e, ellerinde sancak olarak dirileceklerdir. O civardaki bütün Müslümanlar onların sancağı altında mahşere gelecektir. Ve benim eshabımdan biri yerde defne olunursa oranın ehline şefaat edeceklerdir. Bu hadis-i şerifler var. Hatta Hacı Cemal Öğüt e, Hoca Efendi de Yüstan e, Hakkı'nda yazdığı kitabında da bu hadis-i şerifi alıyor. Kaynakta vermiş. Şimdi İstanbul'da yani baya bir sahabe kabri var. Ama en bilinen Belen Belensar'dır. Sonra Ebu Şeybetel Hudri'dir. İkinci Ebu Şeybetel Hudri'dir. O da hemen surun dibindedir. Hazreti Kaap var meşhurdur o Kaap'in hmm. malik kabri. Şimdi oraya yani eskiden bir cami vardı arada kalmış. Orayı da mezarlık yaptılar. Onun naklettiler aşağıya tam halicin sahilde. Kıyıya e, kıyı hemen de, e, bir yol var yol arada. Yol işte. kenarında e, o cami güzel yaptılar. Etrafında ağaçladılar falan. Hemen oradan girince surun içine. Kapısı surun altıdır. Oradan girdiğin zaman Toklu Dede hmm. mezarlığı diye geçer. Fetiih ordusundandır. Ni'am-ül Ceyş. Ne güzel ordu o ordu buyrulur. Hadis-i şerifte medih buyrulur. Ordunun erleri ve kıymetli zevat vardır. Orada bin kadar sahabenin çok evvelceki savaşta kırıldığı ve şehit olduğu. Hatta ekerken dikerken yani e, üst üste definden dolayı böyle gül bile dikemediklerini e, söylerler, türbedarlar. O bölgede Ebu Şebetel Hudri'nin ki zaten Sultan II. Sultan Mahmud Adli herhalde. adli ile kaplı Sultan Mahmud var. Sultan Mahmud bu kabirlere çok merak. Kabri nur olsun mübarek. Bütün Osmanlı sahabe kabirlerin üzerindeki tuğralar Sultan Mahmud dönemidir. O Hazreti Cabir'in, Ebu Şeybe'nin... O mu ihya etmiş o, hep? O, o iyi ihya etmiş. O Muhammeden Ensari vardır direkt sahilde ana caddede geçeriz sahada. Onun sahabe olduğu ihtilaflı olmakla beraber... O dönemdeki mesela yine o surulun dibinde hazır, o Halice inişte evet, sağ kolder. giderken. Yola, giderken sağdaki yani. türbe epey seneler kapalıydı şimdi açıldı. Bir 200 sene oldu. <gülüyor> Ziyaret olunsun çok mübarek yerler. En azından tabiindir onlar. Çünkü sahabeyle beraber geldiler. Sahabe olmasa da sahabeyi görenden dolayı Kayrul Kurun karnı belli değil. Ben hayırlı asır benim asrım sahabe sonra onları takip edenler. Buyurulduğu üzere Tabi'in tabakası oluyorlar. Sahabe olma ihtimalleri de şundan kuvvetli. Medine-i Münevvere'de gençlik dönemlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukken görenler de sahabedir. 5 e yaşında gören hatırlar. 5, 4, 3 yaşında hatırlayabilir. Dolayısıyla bunlar hep görmekle sahabe olmuştur. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından da yani Eba-i Belensalilerin 80 yaşlarına geldiği İstanbul'a çıkan orduyla geldikleri e, o yaşlı dönemlerinde de 20-25 yaşlarında da bir gençlik türemiştir. Ama bu gençlik sahabenin kaydı yoktur kitaplarda. Çünkü bunlar hadis rivayet etmediği için yani 114 bin sahabe veda haçında bulunmuştur. Bu 114 bin sahabeye baktığınız zaman veda haçında bulunanların hepsi sahabe olduğuna göre, sahabeden olduğuna göre e, kitaplarda, yani Teracim kitaplarında El-İsabe, işte İbni Hacer'in efendim Dağbustayız'dan birçok eser Murcemus sahabe gibi ansiklopedik olarak da Alfabetik olarak da yazılan sahabe isimlerinde 114 bin isim çıkmaz. Dolayısıyla sahabe olup da ismi kayda geçmeyen çok insan vardır. Ama bunların ekseriyeti işte olaylara karışmadığı için sebebi nüzüle, sebebi vurude bir hadisin ayetin inişine sebep teşkil etmemiş oldukları için genç çocuk döneminde görmekle sahabe şerefine ermiş. Dolayısıyla bu gelen ordularda e, Arap cami ilk inşa edilen, Araplar tarafından inşa edilen Mesleme Hazretlerinin ordusu mesela Mesleme sahabeden değildir. Kabri de orada değildir. O sembolik bir kabirdir. Arap Cami'nin yanındaki kabri değil. Öyle mi, o, makamdır o. Öyle mi? O da makamdır. Çünkü orada vefat etmedi. Ama orada da birçok bir sahabenin ibadet ettiği, zikrettiği, tabiinden zatların bulunduğu Konstantin zamanında, yani ilk kurulan İslam mahallesi, camisi Arap Cami. İstanbul'da. Dolayısıyla e, İstanbul'da sahabe adedi çoktur. Ve çok olması da kuvvetli ihtimaldir. En az 3-4 kere sahabe döneminde akın olmuştur. Ebayübel Ensani'nin vefat ettiği, şehit düştüğü dönemde de e, kağıthane taraflarında yani o Eyüp Sultan'a gelmeden oraya e, daha derin yani Konstantin'in göremeyeceği e, dağ arkasında kalan kâthane, e, şey dere olan yer e, efendim e, şimdiki Eski meşhur Osmanlı'nın deresi var ya... E, mesire yerleri olan... O bölgede görünmemek üzere çadır kurmuşlar. Mesela orada... Hz. Hüseyin de gelmiş İstanbul'a. İbn Abbas gelmiş. Abdullah İbni Abbas... Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir... Yani Ebayübel Hensari ile gelen sahabenin adları... O kadar meşhur sahabeler gelmiş ki... E, birkaç kere de gelinmiş yani. Dolayısıyla... E, birkaç kere de... E, Şeyde çarpışmalar olmuş sur dibinde. Nereden anlaşılıyor? Ebu Şeybet el-Hudri'den anlaşılıyor. Çünkü surun dibinde yatıyor. Ki Ebu Şeybet'in burada yattığına dair rivayet sahiptir. Bir süt kardeşi Efendimizin olduğuna dair rivayet var. Ebu Said el-Hudri meşhur sahabenin de kardeşidir. Hatta şehit olmadan evvel bütün genç sahabe akıncılar var. Onun da sahabe olduğunu bilmiyorlar da. Tam vefat edecek orada hadis rivayet etmiştir. İstanbul surlarının dibinde hadis rivayet edip ölmüştür. Orada şunu demiştir. Ben Resulullah'ın eshabındanım. <gülüyor> El gençler yani oradaki mücahitlere. Ben Resulullah'ın eshabındanım. Bir hadis bende emanet rivayet edeyim ölmeden demiştir. Ve başına toplanmışlardır. Hadis rivayet almışlardır. Çünkü harf sırasında sahabe olduğunu bilmeyenler de var gençlerde. Orada o hadisi rivayet etmiştir. Yani kelime-i şehadet üzere ölen cennete girdi. Ne kadar günah olsa da. O müjdeli hadisleri önceden demiyorlardı. İlmi emanet gereği ölürken söylüyorlardı. Çünkü önceden hani millet güvenir de namaz kılmaz falan diye. Bu durumda o hadisini vaat etmiştir. Ama belediye kaynaklarında da olabilir kayıtlarda diyorlar. Ebu Şehbe ile Hazreti Kehap arasındaki o sahada bin küsur sahabe medrum bulundu. En azından birkaç sahabe kesim var. Dolayısıyla İstanbul'da ölüp de memleketine götürülenlerin durumu yani pek uygun değildir. Çünkü hiç kimsenin memleketinde böyle evet. bir sahabe şefaatçi böyle bir kuvvetli şefaatçi ve sancaklar yoktur. Onun için ölülerinizi salih toplumun arasında Defnedin. Çünkü ölü insan diri kötü komşudan eziyet duyduğu gibi bağırış çağrıştan vesaire. Ölü de kendine azab olmasa da yandaki mezardaki azap sesinden eziyet duyar. Feynel meyit eyti evde min carissu hadis kemati edel hay min carissu Bir ara verip böyle devam edelim. Dolayısıyla yani mezar yapmanın o bakımdan bir cevazı çıkıyor. Ne bakımdan? Bilindik yerlere işte böyle önceden alıp da yine bir ebayübelen sariye yakın, sahabeye yakın yerlerde olayım da bari şeklinde ama nerede gömülürse de Allah amelini biliyor herkesin aile dava. Değerli izleyiciler devam edeceğiz sizden gelen soruları cevaplamaya çok kısa bir aranın ardından. Değerli izleyiciler Cüppel Ahmet Hoca'yla sohbetimize sizden gelen sorularla devam ediyoruz. iki bölümümüz kaldı aşağı yukarı yarım saat anlamına geliyor. Hızla sorularınızı olabildiği kadar çok sayıda cevaplayalım istiyoruz. Ee, Hocam biz izleyicimiz demiş ki faiz parasıyla ev aldım. O evin kirasıyla hacca gidebilir miyim? Faiz parasıyla ev aldım. Şimdi orada şöyle bir durum var. Faiz parasıyla derken faiz alarak mı vererek mi meselesi var? Şimdi bu millet bunu e, karıştırıyor. Bankadan krediyle aldıkları eve faiz parasıyla ev aldım diyorlar. Halbuki faiz vererek ev alıyorlar. Faiz alarak değil. Elbette. Burada fark ne diyor? Hoş alan veren... Ama dur şimdi fark var. Fark nedir? Eğer sen faiz alarak faiz parasıyla ev aldıysan veya <gülüyor> ekmek aldın ne aldıysan küçük büyük fark etmez. Bunun izahı şu. Adama borç para verdin. 10 lira. Adamdan aldın 20 lira. Bu 10 lirayla da artı faiz aldığın faizle de ev aldın. Bu durumda o ev fıkhen ve dinen senin değil. Faiz aldığın adamın. Ev senin değil. Tövbe ettim dediğin anda, bana geldiğin anda, hocam tövbe edeceğim, nasıl ederim dediğin anda, ben bir tövbe estağfurullah, Allah'a tövbe, Allah'ın hakkı, bir de evi ona geri vermen lazım diyorum. Burada tefecinin durumunu konuşuyoruz. Tefeci için faiz alarak, faiz parasıyla ev aldım derken böyle bir parayla aldınsa, Ev senin değil zaten. Peki. Geri vermen lazım adama. Yüklü bir parası vardı faize bankaya yatırdı şimdi, ve oradan elde ettiği faiz geliriyle evi aldı. Evi aldı. O durumda da şahıs belli olmadığı için bir şahıstan müşahhas para almadığı için ne oldu? Umum fakirlerin hakkı oldu. Evi yine tasatduk etmek, fakirlere sadaka vermek zorunda yine ev onun değil. Çünkü başkalarının parası yine kendi parası değil. Bak bu çok farklı bir şey söylüyorum. Şimdi. Evet. Ama faizle, krediyle ev aldım diyenlerin hemen hemen hepsinin kastı nedir? Faiz vererek ev aldım. Elbette. O zaman o ev senin. Niye? Çünkü bu evin bir ana parası var. Dolayısıyla sen bu ana parayı verdin. Ev de senin. Kimseden de faiz almadığın için ev senin. Orada tevbe et, istiğfar et diyoruz ya. Öbüründe de istiğfar et diyoruz ama affolman için bir şart sahibine geri ver diyoruz. Banka bir gibi tüm... sahibi bilinmeyenlerse genel fakirlere Haksız diyoruz. Haksızı istiyorum söz konusu. He, bu he, o birinci kısım. Bu kısımda ise faiz vererek aldın. Faiz vererek aldınsa günah girdin. Günah girdinse çaresine tevbe istiğfar. var Allah ile aram. Ama ev senin değil, evi geri ver, fakirlere ver, bir fakire bağış yap demiyoruz. Çünkü ana para senin. O evin karşılığını sen parayla verdin aldın. Üstüne de bankaya faiz vermekle günah girdin. Günah girdiğin için çaren ne? Tevbe istifa. Ama burada bu ev senin değil de fakire vermen lazım. Hükmü yok. Fark çıktı. Soruya gelince kirasıyla iki halde de yani hangisi olursa da iki halde de bunun kazancıyla kirasıyla falan hacca gitmiş. Hac sahih olur mu? Efendim, saittir. Hac olur yani borç düşer anlamında. Hac mebrur olur mu? Makbul olur mu? Olmaz. İki durumda da hac makbul olmaz. Borç eda edilir. Borç ödülü ödenir, ödemiş olur. <gülüyor> Makbuliyet kazanmaz. Evet. Ee, yine size Hatta ittifak... mesela ne deniyor ee, seccadeyi çalsa çaldı seccadenin üzerinde namaz kılsa namaz sahi olur mu? Namaz sahittir yani vaktin borcu düşer ama efendim mebrur makbul olmaz o namaz yani borç düşmek başkadır bir de çünkü makbul olunca yan geliri var dünya kadar Peki, fazileti var günahlarını döktürür şu kadar derece cennette falan falan Bunları kazanamaz. Hiçbir Benzer yok. örneklerini bildiğim için soruyorum. E, muhal farz. Meşru olmayan bir yolla elde edilmiş e, kılık ve kıyafetle. Kılınan namaz. Namaz. Aynı. Yani namaz Borç. sayıdır. Setre avreti yapar. Yani evet. o elbise avretini örter. Örttüğü üçünde namazın bir şart yani şartları yine gelir. Ama... Borç da eda edilir. E, haram yiyenin namazı kabul olmaz diyor. 40 gün namazı kabul olmaz diyor. Mesela i̇çki içen. Hadis-i şerifte diyor ki şarap içen, içki içen bir dam karnında içki varken içki içmiş. 40 gün namazı kabul olmaz. Sayih hadis. E bu kılmayacak mı? Sarhoşken kılmak yasak. Ayıp olur olmaz kılacak. Öbür türlü 80 sene cehennemden her vaktine yazar. Dolayısıyla borcunu öder ama 40 gün namazı kabul olmaz. Ne demek kabul olmaz? Bunca yan geliri var. Günahlara kefaret, iki vakit arasını temizlemek cennette şu kadar derece falan ve Dolu bu kadar hadis var fazilet. Bunlar hiçbiri kazanamaz. Anca borcunu öder. Fakat bir konuya daha gelelim. O da nedir? Tabii ki bunun e, çalıntı seccadede veya gaz parazisinde gaz parazisinde kıldığı namaz e, sahi olur. Yani borç düşer ama mekruhtur. Hal böyle olunca nedir? Kerahatle kılınan namazın iadesi evladır. Şimdi farzı terk edilerek kılınan namazın iadesi farz. Vacibi terk edilerek kılınan namazın iadesi vacip. Sünnet terk edilerek kılınan namazın iadesi sünnet. Müstehap terk edilirse iadesi müstehap mekruh vaziyette kılınan namazın iadesi müstehap yine. Yani iadesi evla. Şimdi ne, ne gibi? Başı açık kıldı. Namaz olur. Kadın için demiyorum ha. Erkek için farkındayım. Yok izleyici e, anlamıştır. E, tamam. anlamıştı. e, erkek e, başı açık kıldı mekruh. Sonra takke buldu. Taktı kafasına. Bunu bu şekilde kılması müstahaptır. Yani müstahaptır. Çünkü takkesiz kılmak mekruh. Sıkışık abdestle kıldı. Sıkışık abdestle kıldı. Mekruhtur. İadesi müstehaptır. Kolları böyle yarım kol falan kıldı. Mekruh. İadesi müstehaptır. Ondan dolayı mesela biz... E, Mekke Medine'de de kılınan namazların iadesi hep sorulur. Hem itikadi sıkıntı var. Evet. Hem itikadi sıkıntı var hem ameli sıkıntı var. Çünkü onların <gülüyor> mezhebi farklı olduğu için ameli kesir onlarda acayip hareketler. Saate bakarlar şey yaparlar. Onlarda da imamlar da tülbent takıyor ya. Evet. Onları böyle yaparlar kapatırlar. Hatta bazı kere ekranda canlı yayınlar şimdi artık beş vakit vermeye başladılar canlı yayınlar. Görülür yani imama baktığın zaman da hareketler burası toparlamak iki elle Fıkıhta ameli kesir. iki elli harekette bakarsan namazda mı dersin adam Ameli kesire girer. O hanbeli mezhebinde mesela buna müsaade olabilir. Dolayısıyla o noktadan dolayı da iade, iadesi şart. Yani iade etmeden namaz olmaz böyle bir şey denmiyor. Ama dediğim bu kaideyi iyi düşünmek lazım. Kerahatle kılınan, bir de kadın erkek karışıklığı. Hele hat zamanında falan izdamlarda tamamen ön saflarda mutlaka kadın var. Dolayısıyla kerahatle kılınanın iadesi Evladır. Burada da böyle bir haç yapmış sahiptir. Şu durumudur ama tabii ki e, helal maliyle tekrar etse şöyle bir, evladır. E, sonuç çıkmış oluyor. Yani e, haç veya umre döneminde e, Kabe'de e, mescidi haramda kılınan namazların iadesi evladır. Evet. Şarttır demedik bak. Anladım. Ama dünya kadar var. Konuların içerisinde. Ama işte malum hani Selahattin camiler diye tabir edilen padişahların yaptırdığı e, camilerde, büyük e, alanlarda e, işte bir takım şeyler hoş görülür, mecburiyet tahtındadır filan diye. E, bu da o e, e çerçevede düşünmüyor. Bir sorunlar var. Allah göktedir itikadı var. Allah göktedir itikadı var. Direkt. Yani vahabi itikadı. E tabi itikadi sorunlar da var. Evet dolayısıyla ama e, bu da tabi e, yani mecburi çok, demiyoruz anladım, anladım. Yani biz bunu normalde de diyoruz. Mesela e, imam e, şimdi bizim bu camilerdeki imamlarda da adam diyor ki hemen diyor ayakta diyor abdesti bozar bozma kalkıp abdest alıyor diyor. Bu imamın arkadaşlar kılınır mı? Ben ne bileyim ya. Adamın e, ondan sonra istibra yapması lazım. Yaşa kadar adım atacak ya da pamuk kullanacak falan falan. E, adam da bunu görüyor hala da beraber abdest almışlar yani. E, bu durumdaki benzin imama uyulmaz cemaatsiz kıl den mi diyemem ki ya? Ama ve böyle bir şüphe arız olduğu noktada iadesi iyidir. Yani bu genel bir kaidedir. Mekke Medine'ye de mahsus değil ki. Evet. Efendim. Ee, Çok bir... şikayet var böyle. Evet. İmamlar hakkında yani mahalli bir de yakın cami yok mecburum ben bu imama. Ama itikadı bozuk. Mesela diyalogçu. Adam diyor ya Rüseyin celete girecek diyor diyor. İmam. Yani adam bunu geliyor bize soruyor. Ya Hristiyan'ın cennete gireceğine inanıyor diyor bizim imam diyor. Yani şimdi ne yapacak bu millet ya? Böyle imamlar da var. O zaman hani e, Karadenizli'nin dediği gibi dininin kıymetini bil. E, sıcak Ramazan e, gününde. Allah muhafaza yani, etsin. Yani o zaman sözü Küfür. ne gerek var e, Müslüman olmaya sorusu. Müslüman olmaya ne gerek var? O sonra efendim, yok efendim biz peygambere inanmayı şart koştuk. Şart koştum deme. Müslüman olmayı şart koştun mu? Ben sana onu soruyorum. Yani kendi, bütün dinleri bırakacaksın, Müslüman olacaksın. Sadece onun gereklerine itibat edeceksin. Bu şart var. Bir de şimdi Muhammed Resulullah demek şart, e, iman şart koştuk biz diyerek yine sıyrılmaya çalışıyorlar. Yani devamlı iki durak ama arası... Ama Muhammed Resulullah demek... Müslüman olmak ona, demek biz kabul ediyoruz. E, öyle değil ama mi? bunlar Arabi yol buldu yine mübarek. Demin dedim menzile beynel menzileteyim. Bunlar mutezileden ilham alan adamlardır. İki durak arası bir durak ama korsan durak, belediyenin kabul etmediği bir durak koymuşlar oraya. O durakta nedir? Efendim Muhammed-i Resulullah'mış, yalancı değilmiş, o da Resul'müş, o da Peygamber'miş. Ama, aması yok işte, aması Müslüman mısın? Hem Hristiyanım hem Müslümanım. O nasıl oluyor? Birden olmaz. O olur, bana göre olur. Nasıl oluyor? Ona da yalancı demiyorum, ona da yalancı demiyorum. Ama Müslümanlığın gereklerini yapmak zorunda değilim. Yapsam da, Hristiyanlığın gereklerini de aynı zamanda yapıyorum. Bu ne acayip bir sistemin şey. Demin İtikad ders yapacaklar baştan bir giriş yapayım derken zaten çıkış yaptık 10 dakikada bitti yani mevzuya gelemedim mesela orada bir şey yazıyor kitapta ilmi kelam kitaplar. diyor ki efendim kafirlerin kutsal bayramlarını bayramlarında tebrik kastıyla hediyeleşmek küfürdür bak tebrik kastıyla kutsal bayramla. geçen u. Bir bayramları vardı. Pascal'ya vardı. Bütün Müslümanlar, abdestli, namazlı, yetkili, yetkisiz oradaydı. Bu kadar olmaz ki ya. Yani bunu tebrik etmenin de bir gereği yok ki ya. Tamam özgürlükse özgürlük. O da bayramını kutlasın, ben de bayramımı kutlayayım. Ama şimdi dini bir merasim, şirk merasimi yani. Allah'ın oğludur denilen bir itikat. Bu ama şimdi farkı anlayalım tabi. Tebrik kastıyla. Tebrik ne demek? Mübarek olsun. <gülüyor> Nasıl mübarek olur lanet iş yani şimdi. Yani bunlar ince meseleler. Niyete de burada önem veriyoruz. Hani şimdi Noel meselesi. Evet, ameller... Adam zaten yılbaşıdır okturduk, iki çekirdek çitledik, bir leblebi yedik, gavru mu olduk kardeşim demesin şimdi. Biz onlara yavru oldu demiyoruz. Şimdi o başka. Ama bir Noel'i tebrik. Meşru görmek o ayrı. Yoksa artık bir örf adet gibi oldu. Tamam caiz değil. Cahiz değil başka da. Yani... Tekfir işi ağır iştir. Önüne gelene de kafir oldun derse sen yani, evet. kafir olursun çıkarsın. Yani o kadar... Onun için biz o kadar şey gitmiyoruz. Hatta önümüzdeki haftaki derste inşallah işleyeceğiz. Bilmemenin mazeret olduğu noktalar. Adam Kur'an'da ayet olduğunu bilmiyordu. E, i̇nkar ediyor bu sefer. Hemen gavur oldun mi adama. Bak bu Kur'an'da geçiyor. Dikkat et kardeşim. De Adam da aa estağfurullah derse. Nedir ayet? İnceler. Araştırma payı var. E, bakar. E, Kur'an'da varsa tamam. Dediği anda buna kafir oldun denmez. Cahillikten dolayı insanlar... Kim biliyor bütün Kur'an'ın muhtevasını? Evet. E yani kim biliyor derken çok az kişi biliyor. Bundan dolayıdır ki yani öyle hemen de insana kafir olduğunu denmez. Ama lakin işte imamız diyenlerden yani imam millete kıldıran kişilerden böyle itikatlarda olanlar var. Yani ehli kitabın cennete gideceğine kale olanlar var. Yani Müslüman olmadıkça giremez demiyor da iman etmedikçe diyor. O imandan kastı da ne? Peygamber'e yalancı dememek. E yetmez. Ona uyacak. Ben peygamber olduğuna inanıyorum dedikten sonra uymaktan başka çaresi yok. Her gönderdiğimiz Resulü itaat olunsun diye gönderdik. İman olunsun diye demiyor bak. İtaat olunsun diye. İmandan ileri geçiş var orada. Abdullah A. Müslüman olunca ona ne de buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem artık cumartesiye tazim yok. Cumaya tazim var. Deve eti, deve sütü helal. İçeceksin, yiyeceksin. Çünkü Yahudi idi evvelce. Orada haram idi. Ya burada bu hadisler açıkça bunu beyan ediyor. Böyle iki durak arası bir durak var. Millet diyorlar işte hoca efendi bizim fitneye soktuğunda işte diyalogçulara kız verilmez demişim de bilmem. Ben öyle rastgele demiyorum ki onu. Bir insan Müslüman olmayı şart koşmuyorsa. Bunu bahsediyorum ben. Yoksa gidip papazla görüşmüş. Görüşür. Biz bunu ihniye ayırıyoruz. Bunu dikkat edelim yani. Şimdi papazlarla hamlarla görüşülebilir. Uluslararası ortamlarda veyahut özel vatan içinde... Ne için? İşte terör olmasın, birbirine sıkıntı olmasın, papaz öldürülmesin. Değil mi? Ee, İslam'a saldırı olmasın, efendim sosyal makaret hakaret edici karikatürler gibi olaylar çıkmasın. Bu gibi görüşmeler, toplantılar bunlar uygundur. Ama sen papaza kalkıp ne mübarek adamsın, benden evvel cennete gideceksin, hadi döşüren önümüze de bize de şefaat et dersen, <gülüyor> e bir de sana da yani irtidad damgasını vurmak zorundayız. Evet orada çarşı karıştırıyorsun. Biz diyorsun. burayı ayırıyoruz. Bu ayrımı bilsinler ona göre. Öyle adama şirk demek, kafir demek kolay bir şey değil. Ondan sonra bize iftira etme, yalan konuşma, konuşma, öyle cevaplar vermekle kaça maalüzüm yok. Son arayı verelim hocam. Ee, değerli son, son bölüm mü bu? Son arayı Daha veriyoruz. Daha yeni başladık bugün de ee, alamadık hiç evet, ya. Evet bugün hızınızı alamadığınız anlaşılıyor hocam. <gülüyor> değerli izleyiciler e, kısa bir aramız var. Ondan sonra son bölümde yine sizlerle birlikte olup sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Ve yine bir e, kredi sorusuyla devam ediyoruz. E, biz kredi aldık araba almak için ama henüz arabayı almadık. Bugün siz bunun haram olduğunu söyleyince ben vazgeçtim, iade ya edeceğim kaç hocam. Kaç ay demiş. evvel bu, 8 ay evvel. <gülüyor> Tabii, yani o kadar değil, 8 ay değil Yarlandım herhalde ama. kurtarmış. Epey bir zaman önce herhalde. E, bir başka izleyicimiz de sabah namazlarında kalkmaya çok niyetleniyorum ama kalkamıyorum. Çok istiyorum. Ne yapayım? Efendim diyor. kardeşim şunu kitabı okuyacaksın, herkese okutturacaksın. Namaz kılmayanların iki canında başlarına gelecek belalar. Allah rızası herkes bunu okusun. Memlekette namazsız adam kalmayacak inşallah. Ama burada Resulullah Sayın Miraç gecesi bir takım adamlar gördüm. Kendi kafalarına vuruyorlar. Irmaklar gibi kanlar akıyor. Ölümlerini çağırıyorlar. Ey cibril bunlar kimdir? Namaz kılarlar ama vaktinin dışında kılarlar. Yani sabah namazını bu kişi kılıyor benim anlatım. Öyle anlaşılıyor. Kalkamıyor uykudan. Evet. Ama o yatağı ateşin sardığını, etrafı ateşin sardığını duysa, bağırtı çıksa yanıyoruz diye kalkar. O namazın vakti geçiyorsa, güneş üzerine abdestsiz namazı doğuyorsa, 80 sene cehennem azabı hak oluyor. Daha burada neden? Bir, o namazsızlar hakkında öyle bir vaatler var ki burada. Hayır sabah Gözeler namazı. Gözeler kuruyor ya. Namazsızlık dini yıkar diyor hadis. Dini yıkarsa dünya yıkmaz mı diyor. İnsan bir kariyeden geçti. Her yer yemyeşil, göze pınar. Bir daha geçti bir şey yok. Kup kuru. Dedi Ya Rabbi bu nedir? Hepi namazsız geldi gözeden. Yüzünü yıkadı, kurudu. Ya İsa, namazsızlık ki dini yıkıyor, dünyayı yıkmaz mı? buyurdu. Çok bereketler kaçıyor. Evler, ocaklarda rahmet kalmıyor. Namazsız olur mu ya? Tabii ki inanırsa Müslümandır ama kardeşler mutlaka kalksınlar. Hele sabah namazına kalkan o gün garantidedir ve hadis-i şerif güvencededir diyor. Allah'ın sigortasındadır. sabah kılmayan vaktinde Allah'ın güvencesi yok ona. Her bela başına gelebilir. Açıktır. Bu çok sahip bir hadistir. Hatta Suudi Arabistan'ın cezaevleri müdürü bir kanalda izledim. Arap kanalında. 25 sene cezaevleri müdürlüğü yaptım dedi. Her gün tutuklananlara sordum. Bugün sabah kıldım mı 25 senedir diyor. Bir tane sabah kıldım diye hapse girmedi o gün. kendimiz dedim yani. Bu, yani. bu Allah'ın güvencesi mühimdir yani sabah mutlaka kılsınlar. Bu kitabı okusunlar inşallah. Bir izleyicimiz e, Kayseri'den yine size e, dualarını ve teşekkürlerini iletmiş. Bir başkası da yol kenarından ceviz topladık diyor. Olmaz, Sahibin haberi yok. Olmaz. Ne yapmamız ne yapması gerekir? yapması lazım? Sahibini bulması lazım. Helallık Helallaşması lazım. lazım. Öldüyse varisleri falan bulunması lazım. Yoksa da o miktar yani işte hesap edilip kıymeti kadar bir sadaka verilip sahiplerin hesabını hiç bulunma imkanı yoksa. Yani çünkü haktır, hukuktur öyle. Şey değil ki bu, ne onun adı? Allah'ın kuşu dedi daha. Tavuk uçmuş onun bahçesine, kesti yedi. Ya diyor, ben ne yaptım? Karşı komşunun <gülüyor> Allah'ın kuşu diyor ya. Uçtu geldi diyor. Allah'ın kuşu olur mu ya? Adamın parayla aldığı tavuğu ya. Karadenizli mi? He. <gülüyor> evet, e, krediyle ev almak caiz mi diye sormuş. Buna zaten... E, kaç defa verdik. Cevabı verdik. Caiz evet. değil diyelim yine de. Evet. Cevap olsun. E, finans kurumlarına yatırılan vadeli hesaplardan alınan Kar payları. Yaizdir, onlara caiz diyoruz. Genel manada caiz diyoruz. Çünkü o işlem değil orada genel bir havuz var. E, kar ediliyor yani. O, i̇ş yapıyorlar çünkü. Mal alıyorlar, kağıt alıyorlar. Herkese bir iş evet, alıyorlar. Ama Havuzda para toplanıyor. Cari faiz hadleri o nispetinde. Faiz müspetinde... hadleri o mesele değil. Yani vereceği kar haddini o belirler. Sen de razıysan o kara alma. Fazla da verir, az da verir ama... Yani teşvik olsun veyahut da örnek emsal teşkil etmesi bakımından ona o civarda dolanıyorlar. Evet. Adam da diyor ki hiç bunlar niye zarar etmiyor da bize zarar yansımıyor. Kardeşim kağıt fabrikası yanıyor öbür fabrika yani çalışıyor. Yani ortak havuz olduğu için yansımaması doğaldır. Çünkü çok iş var. Bir kalem iş olsa onun batmasıyla herkese zarar yansır. Ee, banka faizi haram mı diye sormuş e, tabii haramdır. bir izleyici. Yani ya ne diyeceğiz yani? Ee, bir başkası yeni doğan çocuk için kurban kesilmeli midir? E, Akika kurbanı. Şart manasında kesilmeli değildir. Sünnetle müstahap olarak kesilmesi uygundur, cevaptır, fazilettir. Ee, hocam cuma hutbede "Allah'ım İslam'a Müslümanlara yardım et." duası okunurken amin cemaat sesli denmez. Evet. Hanefi mezhebinde gün "Amin" sesli denmez. Kalpten amin denecek, dil konuşmayacak. İmam e, hutbeye çıkar çıkarken ayaklanıp çıkarken sünnet namaz biter, namaz kesilir. İmam Elhamdülillah diye başladığı anda konuşmalar kesilir. Hatta biri konuşurken öbürüne böyle işaret yapsa onun bile hutbesi bozulur. Sevap bakımından bozulur. İşaret edenin de bozulur. O yoksa birbirlerine zincirleme trafik kazası gibi işte konuşma falan o sen de konuşuyorsun o ani konuşmayın ya diyor. Hepsi birden gitti cübbaları yani. Onun için birbirine de konuşma denmez. Ee, bir başka izleyicimiz de anneannem çok hasta. Ama bizim millet alışmış, bizim efendi hazretleri. Bak şimdi dua diyeceğim, duadan kabuldur, hutbede dua yüzde yüz makbuldür. Kabul saati gizlidir ama şimdi bak amin demeyin ha. Kaç kere tembih eder böyle ondan sonra bir dua eder, amin. lan bak yine amin dediniz diyor. Her sefer böyle ya, otuz senedir yani. Böyle yani bizim millet. Boş buluyor orada yine amin ya kardeşim. Kalbinden amin diyeceksin. Namazın içinde gibi bu da. Çünkü cuma namazı iki rekattır, hutbede iki rekatı teşkil eder, dört olur. Kutbe namazdır. Ee, anneannesinin hasta olduğunu söyleyen bir Allah izleyicimiz e, cemaatle birlikte e, hayırlı yayınlar demiş. Efendim, köyde başı gö başıboş köpekler var, tavukları yiyor. Vursam günah mıdır? Ee, yani başka çareler e, bulmak lazım. Ve mümkün mertebe zararın telafisi ya tavuğunu kontrolde tutup saklamak. E, yani külli mudurun yok der. Her zarar veren öldürülür. E, Kaideyi külliyesidir. Ama mümkün mertebe öldürmeme cihetine gidilmeli. Başka çare yok da yani faydalı hayvan ölüyorsa tabii o zaman öldürülebiliyor. Evcil hayvanların e, durumu nedir hocam? Evcil hayvan yani kedi köpek evde vesaire filan e, evde köpek cahiz değil. Bahçede kedi, evin içinde cahiz Kedi evin içinde cahiz Tabii şöyle bir uygulama da var yalnız son yıllarda çok yaygın e, mesela evde beslenen evcil kedilerin kısırlaştırılmaları gibi bir uygulama ona var. da pek cevaz vermiyoruz. Yani... E, Müsaade cevaz tabiata, vermiyoruz. Tabiata, fıtrata... aykırı. Onun zevkine mani. Hayvana bir türlü eziyet. Müsaade çok, edilmiyor. Evet. Ee, hocam, İslam'da dört nikah var mıdır diye Bu Son dakikada sorulacak soru mu ya? Bunu haftaya bırakalım isterseniz. Bunu, ha, bu hamur çok su kaldırır. <gülüyor> ben, kolay kolay bitmez diyorsunuz yani. Peki. Ya vardır ama bu bir emir değildir, farz değildir, vacip değildir. Evet. Efendim... Bu, e, Zaruretler ölçüsünde müsaade vardır. Üldü zevcat konusunu biz, zevcat. önümüzdeki hafta konuşalım. Hikmetleri var, şeyleri var. E, efendim. Özellikle hikmetli tarafıyla ilgili hikmetli çok tarafı izleyicimiz var. olacaktır. Harpler var, savaşlar var. Kadın nüfus fazla kalır. İşte harp savaş olmadan da... E, Öbür türlü keyfi olarak da caiz midir? Caizdir ama şartları var. Adalet yapabilirsen yoksa ahirete yamuk çıkarsın. Bunun şartları e, efendim yoksa günah fazla olur. E, bu şartları da yerine getirmek Herkesin harcı değil, bizim efendinin dediği gibi iki hanım idare etmek, hükümet idare etmekten zordur derdi. Yani şimdi böyle kolay mı bu iş dersen efendim ben ikinci evleneceğim ondan sonra ahirete yamur da, da gel. Bu buna evet. müsaade. Hele bu zamanda bin tane harama düşersin. Dolayısıyla tavsiye edilecek de hele bu durumda örf adet de böyleyken bir de milleti gavur edersin. <gülüyor> helal değil böyle helal evet. mi olur Kur'an'da varsa e, da bana ne der bu nikah konusunu e, önümüzdeki Yok hafta yani da daha... ver, vermiş olalım bunu geçti ayrıntılı konuşalım <gülüyor> e, değerli konuşalım izleyiciler ya, evet. efendim e, haftanın ve sürenin sonuna geldik önümüzdeki hafta cuma gecesi yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz e, hepinize iyi bir gece diliyorum e, hoşçakalın efendim